Elhamdülillah lezi hedana lehada ve ma kunna lehdezi lehla lehada Allah ve ma tevfeeq ima atisami illa billah leqad jayet resulü rabbina bilhaq sallu ala muhammed sallu ala tabib kulubuna muhammed ve ala aliyyya sahib muhammed Allah mu salli A'udhu billahi s-same'u al-alimi min ash-shaytani r-rajim. Rabbim a'udhu bika min emezatil sh-shayatainu. A'udhu الله rabben yah-durun. Bismillahirrahmanirrahim. Femen a'z-zlemu min men zukkere bi ayati rabbihi min al-mujrimine mun-taqimun. Sadaqallahu al-azim. Allah'a bil-Qur'an al-azim. lana fihi al al-qayyum not sayfası not not sayfası ne Hassancukun bil ebla ilim meclislerine katılmanın fazileti hakkında çok önemli bir hadis-i şerif rivayet edeceğim inşallah da haftaya bana hatırlatsınlar kaç keredir getireceğim kitabı unutuyoruz ama siz bu faziletleri bilenlerdensiniz. Evvelce de bu hususta bazı hadis-i şerifler rivayet etmişiz. Ee, hiç duymadığımız, yani yeni gördüğümüz bir hadis-i şeriftir. Ee, onu inşallah naklederiz. Sizi teşvik için ama zaten bu işin ehlisiniz. Allah Teala Hazretleri hevesinizi artırsın, şevkinizi artırsın. Bu yoldan ayrılmaktan muhafaza eylesin. Şimdi, yine bu hafta bazı şeyler tabii duydum, duyuyorum. Devamlı işte bir haberler çıkar çıkarırlar. Ee, mühim olan bizim şahsımıza hakaret içeren şeyler değil. Mühim olan Allah'ımıza Celle Celaluhu, Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ve el-i sünnet ulemasına ve el sünnet mezhebimize e, taneden efendim cerheden sağlam delilleri yaralamaya çalışan, ittifaklı konularda ihtilaf çıkarmaya uğraşan ve insanları şüpheye sevk eden beyanların cevaplandırılması, havada kalmaması, boşlukta kalmaması, yarın bugün cemaat bunları duyduklarında acaba dememesi için cevaplar veriliyor. Bunların hiçbiri nefsi ve şahsi şeyler değil. Eğer ki de kalsa ben zaten Ağzımı açıp da cevap vermeye vakit bile ayırmam. Ama iş nereye gidiyor? Geçenki o Levent denen adamınki gibi e, Kur'an'ı inkara gidiyor. E, ayetlerin e, bazılarının vaktinin geçtiğine gidiyor. E, bu iddialar insanı kafir ediyor. Bu adamlar da Müslümanız 40 senede bu işin içindeyiz diye konuşuyorlar. E, dolayısıyla bunları, bunlara karşı insanları uyarmak ve uyandırmak davasındayız. Yoksa nefis ve şahıs davası değiliz. Biz genel manada helallık verdik yani. Bu şahsi hakaretlere karşı. Onlarla uğraşamayız. Her gün biri geliyor. Hakkını helal et, hakkını helal et. Toptan ben helal etmişim. Şahsım hakkında konuşanlara. Ama e, ehl sünnete muhalif beyanlar olduğu vakit biz bunu e, cevaplandırmak durumunda kalıyoruz. İşte işine biraz e, süslemek için bazı laflar belki katıyorum, karıştırıyorum ama... E, o da işin şey, Cilvesi yani. Yoksa kasıtlı bir düşmanlık e, davasına değil. Kin saçıyor, nefret saçıyor falan diyenler bana karşı iftira diyorlar. Ben kin, nefret hiç saçmam. Ama itikadi konuların e, cevaplandırılması lazım. Bu minvalde e, Talha Alp denen kişi, tabi bu Bizim İsmaila'nın medreselerinde falan hocalık da yaptı, bir ara hadis üzerine zannedersem. Sonra, tabi ben hapisteyken bana çattı, bir şeyler etti, e, mühim değil. Zaten o vakit hapisteydim diye de pek de cevap da veremedim veyahut da şahsi hakaretlerle uğraşmayacağımız için mevzu değildi. Fakat sonradan işte rabıta konusu oldu, size izah ettim ki, ben Nakşi'yim, işte Mahmud Efendi Hazretlerine bağlayım ama böyle şeyhini, mürcidini tasavvur etmek yani onun suretini, yüzünü, anlını düşünmek falan. Bu sakıncalıdır. Hatta bu şirke kadar gider gibi bir laflar etti. Ben de bunu size beyan ettim burada. Çünkü neden tehlike? Medreselerde falan hala bunu bizim itikadımızda bilerek derse çağıranlar olduğunu duyduğum için uyarmak durumunda kal. İnsanlar bilmez. Hoca diye adamı çağırırlar. Ya adam ben Nakşibend'im diyor. diyeyim diyor. Sonra Rabutayı inkar ediyor meselesiydi. Onu bir detaylı konuştuk mu bilmiyorum. Biraz konuştuk mu detaylı? He? Aynı şeyi konuşuralım mı şimdi? Cık. Konuşmayalım yahu. Aynı şeyi konuşmayalım şimdi. Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor Mevlana bu vakada. Değil mi? Efendim. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ama bugün daha beter bir buzak doğurdu. Bu haftaki ben, ben dinledim kulağımla. Dedi ki şimdi o olmasa, olmasa olmazdık. Olmasa olmazdık. Bu kim için söylenmiş? He? Mustafa Kemal için söylenmiş. Olmasa olmazdık. Denmiş. Böyle bir laf söyleyenler varmış Mustafa Kemal hakkında. Ben bilmiyorum. O söylüyor yani konuşmasında. Yani bu lafı tahlil ediyor. Diyor ki bu laf doğru değildir. Bizim varlığımız ona bağlı değildir. Efendim şudur budur. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor, doğru söylüyor değil mi? Evet. Doğru söylüyor. işte Mustafa Kamal diyor yani. Kemal de demiyor. O Kamal yani böyle bir şey var. O bizim neydi Abdül... Yok yok bir meşhur bir şey var ya cık cık, siz bir onu biliyorsunuz. bu adam. Daha neler <gülüyor> var. Siz de bir tane bir şey bildiğiniz vakit daha da bir şey bilmezsiniz. O TKRT'de falan da yazardı çıkardı. Meşhur ha, Yavuz Bülent Bakiler. Ha, Yavuz Bülent e Efendi. İşte o ondan da duydum bunu. Yani Kemal Arapçaymış da de Kemal denmesin diye Kamal e telaffuz edermiş, ettirmiş gibi Yavuz Bülent Bakiler bunu ee, haber Türk'te herhalde zaten baya bir me meşhur bir şeyde programda söyledi ben bunu da duydum yani de ama bilmiyorum bunun ne derecesi doğru ne, ne derece doğru değil çünkü e, o vakit dille çok uğraşılmış yani Arapça telaffuzların kaldırılmasına kaydedilmiş işte güneş dilte güneş mi gök mü? güneş dilte çıkartılmış işte yani Sonra Mustafa Kemal bundan çok pişman olmuş. Hatta işte birine demiş, çocuk demiş, biz bu dili çıkmaza soktuk, bunu düzeltmemiz lazım falan. Yani bir heveslerle, bu cön gelen heveslerle dille bayağı e, uğraşılmak istenmiş falan. Ondan sonra e, bakmışlar ki öbür kelimeleri kullanmadan olmuyor. Arapça kelimeyi çıkart çıkart bitmiyor. Farsçayı çıkart bitmiyor. Şudur budur. Ona bir çö çözüm üretmişler. Nasıl çözüm üretmişler? Demişler ki ilk insan Türktü demişler. Şindikiler de Kürttü diyor. Kürtler de başlamış. Yani Kürtçüler diyelim. Kürtler de Kürtler başlamın taatı Müslüman adamla. Kürtçüler diyelim. Onlar da kalkmış demişler. Ki, ilk insan Kürttü demeye başlamışlar. Demek aynı yere geliyorlar, aynı batış noktasına doğru gidiyorlar yani. Şimdi ilk insan efendim ee, Türktü demişler. İlk insan Türkse bütün diller de ondan çıktı. O zaman Arapça, Farsça hepsi de Türkçe'den çıktı demişler. O zaman kelimeler kalsın. Zaten hepsi Türkçe demişler. Yani İngilizce de Türkçe'den doğuyor bu kafaya göre. Almanca, Rusça hepsi. Mesela ne demişler? Şeyde bir şelale var. Neresi o? Niyakara nerede? Amerika. He? Amerika'da, Amerika'da mı? Amerika'da. Ha o mesela ne Çok ses çıkartıyormuş. <gülüyor> ne yaygara, ne yaygara, Niyakara olmuş mesela. Yok <gülüyor> Yo, adam anlatıyor. Yavuz Bülent Bakiler anlatıyor. Ben ben bunları nereden bileceğim? Yişim mi bekmiş ya o? Ondan sonra neymiş mesela? Amazon mu var? Irmak mı o? Ne o? Benim sosyal şeyim çok zayıf kusura bakmayın da Ha o da amma uzundan geliyormuş Ha gülüyorsunuz işte Adamlar bunlara ne kadar mesai harcadı size hala şey diyorsunuz Bunlar ilim yani çok on sonra neymiş mesela? Aristo mu ne? Aristo Ali ustaymış esas Aha gülüyorlar Ya adam anlatıyor ne gülüyorsunuz ya? Her şeyi dinleyin. Acaba deyim bir soru koyun. Çarpı da koyabilirsiniz isterseniz beni hala kadar O da Ali Ali Usta ar olmuş. Fakat Ali Arapça nasıl o oradan da gidiyor? Onu anlayamadım bir tek. Yani amma uzunun anması da Arapça. Emma bat yani. Emma. Amma da emma yani. Zaten neyse karıştırmak için. O arada işte bu kamal iş ne falan da bu da şimdi göya bu da çok bilgili ya bu talha alfim çok kültürlü ya falan bu da şimdi Mustafa Kamal diyor falan göya ben öyle bir şey yani o telefuzu du duymadım ama Yavuz Bülent Bey öyle bir şey söylüyor neyse olmasa olmazdık efendim bu laf yanlış yani değil mi yanlışa yanlış ya e, yanlış kim olursa olsun yanlış ya yanlış şimdi ama adamın freni patlamış burada durmuyor diyor ki. Bu lafı diyor peygambere de söylesen diyor şirk diyor. Haydi bakalım. Hayda diyeceğiniz için anlatıyoruz zaten burada. Başından beri ne anlatıyoruz size? muhabbete gelmedik buraya. Sohbete geldik. Levla levlak levla? Lema kalahtul Sen olmasan işte sen yaratmayacak olsan felekleri yaratmazdım. Şimdi bu hadisi kutçu olarak tabii her yerde geçiyor vesaire vesaire. Bu hadisin e, bu hadis mevzu diyor, yani uydurma diyor. E, bu hadise mevzu ve uydurma e, dedikten sonra Allah diyor bizi diyor, işte efendim, ibadet çünkü, kendine kulluk için yarattı. Ya e, bugün Cinler insanları, ancak bana tapsınlar <gülüyor> için halka eyledim. Bu tamam. O zaman bizi Peygamberin hatırına yaratmış oluyor diyor. Bizi peygamber için niye yaratsın diyor. falan felan. Halbuki mantık yanlış. Çünkü Allahu Teala e, Kur'an-ı Kerim'de e, ne buyuruyor? Kaleke mafil ardı cemiyat. Şimdi yeryüzünde ne varsa Sekhera leküm de var. <gülüyor> Mavad ve mafil Göklerde, yerlerde neler varsa sizin emrinize amade ettim. Bu var. Ondan sonra hadi bunu da anlamadı leküm Yerde ne varsa bütün içi, dışı, üstü, altı, denizi, karası, madeni, efendim her şey, sizin için yarattı. Bak sizin için yarattı. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sizin için derken burada ilk insan kim? Adem Aleyhisselam. Birisi dese ki efendim Adem Aleyhisselam değil, kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu açıkça beyan ediliyor. Buna imansızdır bu. Adem Aleyhisselam'dan evvel bir insan yaratılmamış. İlk insan peki onun züriyeti bütün insanlık e, yerde ne varsa sizin için yarattım. Vakıf, halkalık, mafisemahat ve hepsini göklerdekiler de sizin için, öbür da var. Göklerdekileri de sizin için yarattım. Bu manada melekler bile giriyor. Çünkü mafisemahat, <gülüyor> göklerde ne varsa, melekler de göklerde, ekseriyet itibariyle. Onlar da dahil oluyor. Çünkü eştef mahluk, yani en kıymetli yaratık, Adem Aleyhisselam'ın ve nesli. Yani diğer yaratıklar arasında. İnni ca'ilun fil ardi, halife. Yeryüzünde halife kılacağım. Yani yaratacağım. Meleklerden halife yapmış mı? Kendine halife yapmamış. İnsanı yapmış kendisine halife. Yani Adem Aleyhisselam ve sair peygamberler. Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi Adem Aleyhisselam'ı yaratması sadedinde şimdi diyor ki olmasa olmazdık lafı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılamaz bu diyor sakıncalıdır şirke kadar yolu var peki sen nasıl şirke kadar yolu var diyebilirsin bu hususta hadis-i şerifler var sen diyorsun ki levlake levlak levlake levlak elevlak. lafzı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sudur etmemiş manası sahih Kari bile ki baş muhaddis diyor Ali Hukari? Manası doğrudur diyor. Yani aynı lafız olarak hadiste geçmiyor. Alimler onu tertip etmişler. Yani lafız çok güzel. Mektubatta İmam Rabbani Hazretleri de beyan eder. lema azhirtü rububiyete devam da eder ona. Felekleri yaratmazdım. Rabliğimi de açıklamazdım. Seni yaratacağım diye hepsini yarattım. Bunu İmam Rabbani söylüyor. Sen İmam Rabbani mektubatını tercüme ettin. Niye tercüme ettin Muhammed Rabbani şirkteyse? Ey Talha Bey, niye sen bunu tercüme ettin? Zaten tercümede de dolu yanlış buldum o zaman. Ondan sonra, e sen hadisçiyim diyorsun. Hadisçiyim diyorsun. Levlak elevlak Aciluni Keşful Kafada büyük muhaddis demiyor mu ki bunun manası doğrudur? Alül Kahri büyük muhaddis demiyor mu ki bunun manası sahiptir? Bütün alimler buna ittifak etmişler. Şimdi Kadir Geylani Hazretleri'nin 40 salavatını yazdık size. Değil mi? Ne ilimler var o kitapta? Bir şeyden haberiniz yok. Desem ki size şunu okursanız hemen iyi bir karı buluyorsunuz. Hemen okuyorsunuz. Şunu yaparsanız hazine geliyor. Yastığın altına bin, bin altın geliyor. Hemen onu sabah kadar okuyorsunuz. İlim var dediğim zaman okumuyorsunuz. Çünkü derdiniz ilim değil. İşiniz gücünüz para. Kusura bakma. Hangi kitapta böyle şeyler yazıyorum, ooo, kırıla gidiyor. Hangi kitapta sır film koyuyorum, o kitap rağbet görmüyor. Niye rağbet görmüyor? Çünkü bizim millet bedavacı. E işte 100 tane şunu çekeyim, 500 tane bunu okuyayım, ne olsun zengin olayım, ol. Allah'ın adını oku, zengin ol. Ben seni zengin olmandan memnun olurum, ben senden üzülmem. Ben niye yazıyorum onları? Rahatlayın, kurtulun, çocuğun ıslah olsun, karın uygun hale gelsin, sana sıkıntı vermesin veya kadın kocası bela olmuş başına onun düzelmesi için içkiyi bıraksın, kocası zinayı bıraksın. Kadın kardeş, hanım kardeşlerimize çok acıyoruz bu bapta. Bazı aksi adamlara düşüyorlar. E yani bunlara yardımcı olmalıyız. Olma, olmamız lazım. E bu duaları onun için yazıyoruz. Hacet namazları yazıyoruz, duaları. Ama ilim yazdığımız zaman maalesef bizim millet çok rağbet etmiyor. Yani okumaya düşkünlüğü yok. Alışkanlığı yok. Şimdi bu Abdülkadir Geylazi Hazretlerinin Salavat kitabında o kadar ilim var ki farklı farklı konularda. Çünkü salavatın içine gidiyor. Mesela 25. sıygayı şerife okuyorum şimdi. 3 satır salavat sıgası. Kaç tane var onda? 40. Değil mi? Sonunda o 40'a ekle 41 ama o tabii 40'a dahil ettim. Dua kısmıydı o. Ama nasıl bir dualar. O 40 salavat okusan peşine de o duaları yapsan yani evliya olmadan ölmen mümkün değil. Zorlan evliya yaparlar yani. Döve döve helva yedirirler. Hiç fark etmez. Çünkü öyle bir dua yapmış ki koca Gavs. Maneviyatı öyle güçlendirmek istemiş Mevla'dan. Yani bu noktada biz dua bile bilmiyoruz ne yapacağımızı. Ama o dualar hazır orada işte. Kırkın sonundaki dualar ekli kaçacak. Manalarını bir okusanız hani Türkçesinde yazdık yani ne istediğinizi bilesiniz diye. Yani acayip şey işliyor. Bu sıgalardan 25. sırayı okuyorum. Bu Abdülkadir Geylani'yi kabul ediyor musun diyeceksin bu Talha Bey'e. Etmiyorum diyemez herhalde. İbnü't-Teymiyye bile kabul ediyor artık. Düşün yani. İbnü't-Teymiyye bile kabul etmek zorunda kalmış. Çünkü Gavs'ın o kadar kerametleri mütevatir olmuş. Kat'sallahu aleyhi ol. Peki ancak şunu diyebilir. Bu senevatlar Abdülkadir Geylani'ye nispeti sahih değil. Bunlar hadisçi ya, her şeye bir kılçık. Efendim, bu, bu onun mu yani? Abdülkadir Gelaniye mi ait acaba? Ona mı nispet ettiler başkaları yazdılar da? Nispeti sahih midir? Buradan karıştırır bunların huyunu biliyorum ben. Ha, o zaman nispeti sahih. Nereden biliyorum? Çünkü İmam Nablusi, İmam Abdülgani, En-Nablusi, Allame-i Cihan. Her fende, her dalda yüzlerce eser vermiş. O, bu hadisleri, bu sigalleri, salavatları ne yapmış? Hadis bunlar. İçinde hadis de ayette geçiyor. Bu salavat sigalleri ne yapmış? İmam Nablusi şerh etmiş. Peki İmam Nablusi şerh ederken ne diyor? Ben bu salavatı, işte babası da büyük şeyh dersem onun adı İsmail, büyük mü müellif, musallif haz o da. Babasından beri silsilesini naklediyor. Ben de burada kitapta şeceresini naklettim, silsile, ilim silsilesini. Onlardan icazetle aldım diyor bu salavatı. Şimdi İmam Nablus'u zaten 300 sene geriden geliyor. E sen İmam Nablus'u gibi bir Allame-i Cihan kendi senediyle, icazetleriyle bu salavatı Kadiri i Meşayh'ından İmam torunlarından aldım diyor Halep'te vesaire o zaman. O zaman ne oldu bunun? Abdülkadir Geylani'nin e, salavatı olduğu kesinleşti mi? Kesinleşti. Çünkü biz bunu rastgele bir kitapçıdan da almadık. Efendim ee, Süleyman-ı yazmada da öyle yazıyor diye de almadık. Nablusi'nin şerhi var. Tek tek kelime kelime izah etmiş. Allah ona da rahmet etsin. Kabrünün etsin, Büyük zat. Nakşidir. E, esasen. Kadiridir. Kadiriliği de var. İki tarikattan şey var ama. Nakşibendiğidir. Hem de müceddiliğidir. Yani Mahmur gelenlerden almış. ki Abbani'ye de çok yakındır. E, Muhasır değil ama. Ama. Yakındır yani o dönem. Onu da müdafaa eden, onun bazı sözleri İmam Rabbani'nin bazı sözleri anlaşılmamış diye ortalık karışmış. O zaman mektubattan bazı bölümler Arap alemine çevrilerle tabi, bu sindiki ter, Arapça tercüme yokken, o zamanlar yoktur, o 300 sene evveli konuşuyoruz. Bu Arapça tercüme yakın dönemdir yine. O, o zaman da bir Yunus İrani diye bir zat var, o da bazı mektupları Arapça'ya çevirmiş ama bazı mektuplar muhar muharrep yapmış. Onlar bende yazma olarak var. Yani bunların ibareleri benzeşiyor ama o bazı mektupları Arapçaya çevirmiş. O zaman da Mekke Medine'ye de yayılmış o mektupların bazıları. eyman Mekke Medine'ye hiç gidemedi. Hacca gidecekti, Şeyh'i geri çevirdi falan. On sonra da vefat etti. Kabe geldi, onu ziyarete meselesi var. Ayrı dava da. O, o tarafın ulemasıyla da tanışamamış. Ancak oğlu gitmiş. Muhammed Masum el-Urve Tülvizka Hazretleri. Onun harameyin ziyareti var. Şu zuratlar, keşifler, Allah Allah Allah, bütün ehzah beyler, hepsi Resulullah sallallahu görüşmüş yani İmam Masum, çok büyüktür İmam Masum. Ama İman Rabbani Hazretleri'nin ilimleri Arapça'ya çevrilmek suretiyle bazı mektupları gitmiş, gidince de bazı sözleri anlaşılmamış, tasavvufta çok ağır ifadeler bazı var. Halbuki Muhittin ibn Arabi'nin ki çok ağırdır, İmam Rabbani zahiri şerata çok muvafık düşer ama bazı beyanları vardır, onda mektubatın şerhe muhtaçtır, incedir ulaşmamış. İşte o zaman müdafaa yazmış. İmam-ı Nablüsî'nin e, Serhentli Müceddit Hazretlerinin işte kelamlarını müdafaa gibi bir Risalesi var, onu da aldım Süreymaniye'den. Çok güzel bir tahlil yapmış ama o da ayakları yerden kesiyor yani. Onun yaptığı izahı da anlama adam lazım da. Yani İmam-ı Nablüsî Hem de İmam-ı Rabbaniye de bağlı bir zattır. E, efendim, e, i̇lminde kesin e, efendim, tefevvuk sahibi, yücelik sahibi bizzat o bu salavatı ne yapmış? Şerh etmiş. Yani bu ne demektir? Bir de senetleriyle Abdülkadir yani torunlarından aldığını, o zamanki Halep'te olan icazet aldığını, bu ne demektir? Bu salavatlar bizzat bu başka kitapçıl... yani Fadıl Celani Hazretleri var. Bizim Ali Osman Çiteler'in dayısı. Ömer Çiteler'in dayısı. Seyiddir efendim Zeyidli de sahiptir. Abdülkadir Geylani dedesinin e, kitaplarını dünyanın her yerinden buluyor, buluşturuyor. 30-40 senedi bu işle uğraşıyor. Tefsiri çıkarttı, onu çıkarttı. Fasa gidiyor oturacak. Dünyanın hangi kütüphanelerinde varsa Abdülkadir gelen kitaplarını basıyor. Burada İstanbul'da basıyor. Allah ona e, kuvvet versin, selamet versin. Müba mübarek bir zat. Bir kere bir Şunnet Ceyinde beraberdik, yanımda oturuyor yeşil sarıklı. 60'lık videoyu biz ben de bir sohbet etmiştim falan Beykoz'da bir sünnette. O da yanımdaydı mübarek. O da basmış bunu. Yani bu salavatları o da böyle benim gibi tercüme ve şeklinde değil de salavatların ona ait oldu Sabit. Şimdi ne diyor Afrika Aziz Hazretleri? Allahümme, ey Allah, salli ve sellim, salat eyle, selam eyle, alâ o zat üzerine ki halektel vücûde bütün varlık alemini yarattın. Onun için yarattın. Kim diyor bunu şimdi? Abdülkadir Geylani bunu bilemedi. Koca Gavs bunu bilemedi. Şirke götürecek böyle bir salavat koydu şimdi. Görüyor musun? Talha Alp de bu işi çözdü. Bizi uyarıyor. Bizim imanımızı kurtarmaya çalışıyor adam. Vah vah vah. <gülüyor> Yahu Varlık alemini diyor. Onun için yarattın. Halep'tel <gülüyor> vücude vücuda ben hadisleri okumadım da. Hadisleri okuyacağım sana. Bunun tefsirinde yazdı hadisleri. Benim kitabım sayfa 257'de. Bu 40 salavatın. 257'de. Ve gazdel eşya bi sebebihi. Yine ozat ki kendisi sebebiyle. Bütün varlıkları ne yaptın? Bize müsahkar ettin. Amade ettin. Koku sürünmek zevk, zevk işi. Ondan sonra cima etmek zevk işi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle o adetler ve zevkler bile neye çevirdin onları? İbadete çevirdin. Allah için koku sürersen, Ahirette miskten daha hoş kokarsın. Cuma'ya gelirken Allah için koku sürersen. Yani insanlar kokumu beğensin, hava atayım diye değil. İnsanlara hoş kokuyayım, insanlar rahatsız etmiyor. Nasıl? soğan, sarımsak yiyen camiye gelmesin? Şükür eziyet verir. Sarımsak, soğan yes, yiyen Bizden uzak dursun, mescitten uzak dursun. Haram demek değil. Ama geceden yersin, sabaha kadar kokuyu gider. Ama şimdi yeni yeyip de hemen gelirsen millete eziyet edersin. E o zaman hoş koku sürmekte bunun tersine ne yapar? Melekleri hoşlandırır, insanları ferahlatır. E şimdi koku sürmek adet iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olunca ne oldu? İbadete döndü ve ahirette sevap ver bana ediyor. Cima. Cima hanımından nikahlanıp birleşmek. Aslında bu nedir? Zevk işidir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kim hanımıyla birleşirse meşru surette ters yoldan olmayacak, hayız halinde olmayacak ayrı dava bunları biliyorsunuz. Meşru surette hanımıyla cemaatse cennette ona ne olur? Bir köşk bina edilir. E şimdi dediler ya Resulallah hem şehvetimizi tatmin edeceğiz, keyfimizi getireceğiz hem de cennette köşk böyle mi? Nasıl oldu bu? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem peki sen bu suyu harama dökseydin yani zina etseydin, burada sana vebal var mıydı, ceza, cehennemde ceza var mıydı? E vardı. O zaman buyurdu, harama dökmeyip telala döktüğün için de sevap vardır. E buradan ne anlaşıldı yine şimdi? Yani, ey Allah'ım o zata salatü selam eyle ki, varlığı ondan sebep halke eyledin. Eşyayı da onun sebebiyle bizlere efendim amade eyledin ve adetleri de ibadete tahvil eyledin. Yani her şeyden bize sevap kazandırıyorsun. Neden? Ondan dolayı. Onu gönderdin, şu sünnettir diyor, bunun fazileti var diyor. Her şeyi ibadete çeviriyor, niyetle beraber. O da kimdir? Muhammedin il Mahmud. Yerde gökte hamd edilen, met edilen Muhammed Aleyhisselam'dır. Sahibil mekârimi velcûd. Bütün iyiliklerin, faziletlerin, cömertliklerin sahibidir. Ve al-ali ve ashabîle kutâb. Onun ehli beytine ve sahabesi hepsi kutup. Bütün evliyalardan üstün. Hazreti Vahşi bile Veysel Karan'dan üstün. Düşünsene. Sahabe olduğu için, o olamadığı için. Hepsi kutup. Es-sabikîn ilâ cenâb-i elkel cenâb. Evet. Muhabbet ve ittiba hususunda herkesten ileri geçmiş olan efendim, o kutuplara, ehl beyte ve ashaba salâtü selâm eyle. Amin. Üç satır. Bu 25. Sığığa-i Şerife. Bunda da bir fazilet yok. Bazı Sığığa'larda ne yazdım? Başka kitaplarda gördüğüm faziletleri yazdım. Yani bu Sığığa'yı salat-ı dün çok benzeyen acayip bir salat var. Aynı manada sıkıntıların açılması, belaların kalkması vesaire O hangi Sığığa şeyini hatırlamıyorum. Bakarsanız bulursunuz. Yani bu salavatta bazılarında ne yazdım? F fazilet bölümü var. Gördünüz değil mi kitabı? Var. E bunda mesela bir fazilet de yok. Ama manada ne kadar fazilet var? Nasıl bir mana ve ilim veriyor? Şimdi bakalım. Burada başladık. 257'de gidiyoruz. Evet. 262'ye kadar ilim yazılmış. 257'den 262'ye kadar 4-5 sayfa ilim yazılmış. Şimdi burada ne diyor? allah Teala varlık alemini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yaratmıştır. Efendim. Ne buyurmuştur Habibine? Levlak levlak mahalaktul eflak. Bunu kim zikrediyor? İmam Nablusi. Hadis-i şerif olarak zikrediyor yani. İmam Nablusi Kevkebül Mebani ve Mevkibul Mani isimli eserinin 83. sayfasında bunu hadis-i şerif olarak zikrediyor. Yani sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri halk etmez. Bunu meşhur. Ancak hadis kaynaklarında ararsanız bu lafızla bulabiliyor musunuz? Bu lafızla bulamıyorsunuz. Peki bu lafızla bulamamanız bunun uydurma olduğunu gerektirir mi? Gerektirmez. Çünkü bu mana olarak söylenmiş. Lafzı nerede? Dinle Aliül <gülüyor> Kari. Molla Aliül Kari meşhur muhaddis işte Mirkatül Mefatih sahibi, daha neler sahibi. Dünya kadar ilimlerin kitapla Şifa Şerif Şerlerinden tut bütün kitapları şer etmiş. Muhaddisat. Tezgiratül Mevzuat diye bir eseri var. Yani mevzu rivayetlerle ilgili. Bu rivayet aslı var mı yok mu gibi onu tahlil ediyor. İbnül Cevzi'nin de var. Vesaire. Suyut'in de var. Birçok alimlerin var. Orada şöyle diyor. Bazı alimler bu rivayet için mevzu yani uydurma demişlerse de bunun manası sahihtir. Anladın mı şimdi? O zaman alil de gitti şimdi. Bu durumda hepsi gidiyor. Halbuki Ali'l-Kari onun babalarının babasını, ağa babalarını okutur yani. Hadiste. Manası sahittir. Neden? Şimdi hadisleri söylüyorum. i̇bn Abbas radıyallahu anh umardan, rivayet ediliyor. Allah Azze ve Celle Habibi Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben şöyle buyurmuştur. Şimdi başka bir hadis okuyoruz. Manasını bakalım doğru muymuş değil miymiş? Manasını sahih demek için de neyin olması lazım? Başka bir hadisten de delilin olması lazım. Rivayeti hadislerde bulamıyorsan lafzını, manası doğrudur. O zaman nerede? Ben de sana okuyayım diyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın marimat ediyor. Yağulullah azze ve celle Hem de hadisi kuşsiye geçti. Allah aziz ve celil olan Allah Teala buyuruyor. Ve izzeti ve celali Ululum, şerefim, yüceliğim, heybetime yemin ederim. Levlâke, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen olmasaydın, yani seni yaratacak olmasaydım. Mâ cennete, cenneti yaratmayacaktım. Ve levlâke, seni yaratacak olmasaydım. Mâ dünya, dünyayı da yaratmayacaktım. Bu hadis-i şerifin, şimdi hadis kaynağına iniyoruz. Levlake'yi hadis kaynağında bulamıyoruz. Ama bunu buluyoruz. Nerede buluyoruz? Deylemi'de buluyoruz. Deylemi, Müsned-i Firdevs, No 8.031, 5. cildin 227. sahnesi. Deylemi, Deylemi, hadis alimlerindendir ve muhaddistir. Çünkü İmam Suyutiler, bütün el kitaplarda bütün muhaddisler Deylemi'den hadis alır. Şimdi hadis kaynağında bulduk mu aslını? He? Tamam, devam ediyoruz. İbn-i Abbas radıyallahu teala anhumadan rivad ediliyor. Edilen bir hadis-i şerif. Evhallahu <gülüyor> ila İsa aleyhisselam allah Teala İsa aleyhisselama vahyetti. Bildirdi. Ya İsa, ey İsa amin bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed'e iman eyle. Yani daha o gelmeden evvel sen onun hak peygamber olduğuna inan şimdiden. Zaten bütün peygamberlerden söz aldığı da Kur'an-ı Kerim'de de yine. Onu bu salavat'tan birinde o ayeti de almış. Metninde almış Abdülkadir Kehlani Hazretleri. Allah peygamberlerden söz aldı. Ahir zamanda göndereceğim peygambere inanacaksınız. Yardım edeceksiniz. Yani ona yetişirseniz. Allah Allah. İlginç bir şey tabii. İsa Aleyhisselam da yetişiyor tabii bu ümmetin mededine, yardımına. Oraya da işaret vardır tabii, değil mi? Hiçbiri de yetişmeyecek olsa, o vakitte bu da, bu ahitname yani bu sözleşme de manasız kalabilir. Ama o nebiler içinde de e, İsa Aleyhisselam var. İsa Aleyhisselam gelecek biliyorsunuz. Ve nur men edrakehu min ümmetike Ey gidi Hristiyanlar! Ve le Sapıtmış yollarını şaşırtmışlar. Dalalette kalmışlar. Bak sizin peygamberinize Cem ne vahyetti. Ümmetinden ki bunlar onun ümme, İsa selamun ümmeti diyorlar. Ümmetinden Muhammed'e yetişenlere emreyle sallallahu teala aleyhi ve sellem. En yu'minu bihi. Emret ki havarilerine ondan ona ondan ona aralarında 500 sene var. Ama Muhammed gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. O geldi mi ona iman etsinler diye. Zaten İncil-i Şerif'te ve mübeşşiran bir resulün yetim ibn adı Muhammed ki İncil'de ismi Ahmed olarak e, müjdelendiği Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Bunu da anlamayacak tabi şu yani. Ümmetinden ona yetişecek olanlara da emret ki en yu'minu bi. Ona iman etsinler. Fele Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem ma Adem'e Adem'i yaratmazdım. Ne oldu şimdi? Adem'i yaratmayınca biz ne oluyorduk? Biz olmasaydık dünya oluyor muydu? Nereden gitti zincirleme? Çünkü göktekileri yerdekilerin için yarattım diyor ayette ghelekeleküm ey Adem ve oğulları göktekileri yerdekileri sizin için yarattım. Yani bütün kainat Adem ve zürriyeti için. Kur'an'da bu ayetle sabit. Peki bu hadis-i şerifte de ne zikrediyor ki? Hakim müstedirekte zikrediyor bunu. Deylemeiden çok daha kuvvetli. Sahilik derecesinde yukarı gidiyor. Adem'i yaratmazdım. O zaman ne oldu? Alemleri de yaratmazdı. Çünkü ayette diyor ki hepsini Adem ve zürriyeti için yarattım. E Adem yaratılmayacaksa ne lazımdı? Gökler yerler. Velevlâ muhammedun. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem o olmasaydı makaratül cennet ve len cenneti cehennemi yaratmazdım. Ve laqad halaktu'l arş ala'l Ben arşı suyun üzerinde yarattım. Bu da Kur'an'da var. Hud suresi ve yani arşu alal ma'i. Allah'ın neredeydi? Suyun üzerindeydi. Suyun üzerinde de ne olur? Gemi gibi dalgalanır, sular dalgalanır. Bu da gemi gibi çalkalanır. Arş ne kadar? ya arş ne kadar olursa olsun su onu sallar işte. Yani allah Teala'nın arşı varsa arşı da üzerine koyduğu nesi var? Suları var. Kurban olduğum. Acayip bir şey. Ayette de var bu yani. Kim inkar edecek? Zayıf mayıf diyemez. Arşı suyun üzerine yarattığım zaman fazdara be. E suyun üzerinde olan ne olur? Sallanır durur. Feketebtu aleyhi ben arşın üzerine ne yazdım? Buyurun beraber. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi. Ve yani Muhammedur Resulullah'sız la ilahe illallah diyen kurtulacak diyen bu diyalogçular hangi kafaya hizmet ediyorlar ya? Ne cahillik ya. Muhammed'siz la ilahe illallah kabul olur mu ya? Bazı hadislerde la ilahe illallah diyen cennete girdi diyor ya. Orada Muhammed Resulullah yokmuş. Ya onu anlasana ki Muhammed Muhammedin Rasulallah demektir. Ona iman edenin La ilahe illallah demesinden bahsediyor. Muhammed'e iman etmeyen sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah demesi makbul olur mu ya? Sen bunu anlamıyor musun? Allah'tan başka ilah yok. Gönderdiği peygamberi kabul etmiyorum. <gülüyor> Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kim öğretti sana La ilahe illallah ya? Peygamber öğretti sen. Nasıl onu getirdiğine inanıyorsun da kendisini inanmıyorsun ya? Bu nasıl bir saçmalıktır? Cevap vermeye lüzum yok o kadar saçmalık. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazdığım zaman arşın üstüne, fesekene arş durdu. Arş, Allah'ın tevhidiyle ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem risaletinin beyanıyla ve zikriyle sakinleşti ya. Bak, Adem'i bile yaratmaz. Şimdi geri ki hadisin, levlake levlake'in manası sahih miymiş? He? Evet. Şimdi... Bu bapta en sahi, yani sıhhat derecelerine gidersek, en sahih hadis şerifi, büyük muhaddes, hakim rivat etmiş. Beyhakî rivat etmiş. Taberani rivat etmiş. Şimdi geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan binlerce sene evvel yaratılmış Adem aleyhisselam allah Teala'dan affını isterken cennette istediği zelleden sebep dünyaya indirildiği zaman yüz sene ağladığı, ve efendim secdeden kalkmadı, utancından göğe bakmadı, rivat ediliyor. Havvanemiz ciddiye indirilmiş. Kendisi, efendim, Hindistan'ın e, Serendip, şimdi Sri Lanka, oraya indirilmiş. Değil mi? Peki, o zaman kimin hürmetine mağfiret istemiş Allah'tan? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine mağfiret istemiş. Ve Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem hürmetine de bağışlanmış. Şimdi, bu hadis-i şerif Ömer İbnül Hattab radıyallahu teâlâ hazretlerinden rivayet ediliyor. Rasûlullah buyurdu sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem. lemmekterefe âdemül hadîyete Âdem aleyhisselâm o hatasını, zellesini işlediği vakit hani şu ağaçtan yeme meselesi, şeytan da onu kandırdı, yemin etti ona ki vallahi ki yersen burada ebedi kalacaksın yemezsen çıkartacak seni çünkü bu ebedilik ağacıdır ebediyi bırakmak istemiyor seni onun yememeni istedi senden falan falan Adam aleyhisselam neye kandım diyor Allah'ın adına yemin edince kandım diyor ne bileydim diyor ki bu şeytandır Allah'ın adına bile yalan yere yemin edebilir o da biliyormuş ki Allah'ın adına yalan yere yemin edilemez şeytan da olsa edemez Allah'ın adı girince işe şimdi de ediyorlar değil mi Allah'ın adına yalan yere yemin nasıl İblisler var değil mi? Ne iblisler var ha? Bir hıyar satacağım diye Vallahi diyor yalan yere Bir hıyar iki İki hıyar varmış Hıyarlar da pahalaştı Fasulye masulye olmuş 26 lira <gülüyor> Geliyor müşteri diyor ki Ne bu ya fasulye 26 lira Altın mı satıyorsun ya? O da diyor ki Vallahi kurtarmıyor diyor Vallahi diyor ona Bir hıyar için iki fasulye için Ya kurtarmıyor deme ya Karım az oluyor de Ne yalan konuşuyorsun ya? Emeği değmez de ya. İşine gelirse de ya. Niye vallahi diyorsun? Ma, iblisin adamları çok. Allah adına yalan yere yemin eden çok. Nasıl söylüyorlar ya bir insan nasıl vallahi der yalan yere ya? Doğru yere bile demekten korkar insan. Yani Allah'ın Cülcelal adını, ismi şerifini kaseme muhatap ediyorsun yani. Çok alıştırmamak lazım. Yemini çok yapmak da sıkıntılı bir şey. وَحْفَظُوا <gülüyor> اَيْمَانَكُمْ Yaptığın zaman koruyun yemininizi falan. Yemin meselesi hassas mesele. اَيَّمِينُ الْفَاجَرَةُ تَدَعُدْ دِيَا رَبَلَا قَعَ Yalan yapılan yemin. Memleketleri kuruturuz siz bırakır diyor hadis-i şerif. Yani bir yalan yemin İstanbul'un batmasına sebep olabilir. Allah eğer onun müstehakkını verse. Affediyor da geçiyor da biz de burada yaşıyoruz. Yoksa birinin yaptığından hepimiz gideriz. Ama tabii ki ahirette cezayı biz çekmeyiz ama Dünyada da yani memleketi yıkacak kadar da e, onun nesi var? Efendim aksi tesiri var. Suiti kötü etkisi var yani. Çünkü kolay bir şey değil bu ya. Ne demek Rabb'in adını konuşuyorsun sen? İşte iblise kandı işte. Ağaçtan yedi falan. Neyse tabi hikmet vardı. Neydi hikmet? Adem Aleyhisselam'ın dünyaya indirilmesi. Sakın Adem Aleyhisselam hakkında günah işledi, büyük günah işledi falan sakın böyle bir şey. Konuşmayın. Zelle buku buldu. Zelle. İçtihadı var, tevili var, o yanlış anladı, kandırıldı, böyle diyeceksin. Adem Aleyhisselam için. Edepli, terbiyeli konuşmak lazım. Yani o olmasaydı biz de ne güzel cennette yaşayacaktık işte, onun yüzünden çıktık, geldik falan. Musa Aleyhisselam daldı ona. Adem Aleyhisselam'a. Hadiste var, Miraç'ta falan olabilir. Sen dedi milleti cennetten çıkart. <gülüyor> O Musa aleyhisselam sakın sen zannetme ki ben Musa aleyhisselam gibi hareket yaparım falan. O Musa aleyhisselam o ve kan indallah vecih Allah indinde itibarlıdır. Vecih veciahetten geliyor. İtibar sahibi. Yahya aleyhisselam hakkında da var. Vecih hem dünya ve ahiret. Dünyada ahirette itibarlı. Şimdi diyoruz ki efendim sallallahu aleyhi ve itibarı hürmetine istiyoruz. Yok yok isteme şirk. Efendimiz'in itibarı yok diyor. Cah yok, cah yok. cahin nebiyil muhtar. nebiy muhtar hürmetine. Yok yok öyle bir şey yok. Allah'ın dediği de kimsenin para etmez itibarı. Kime diyor bunu? Vahabiler diyor bunu. Kime diyorlar bunu? Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. E, Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki ve kâne indellâhi ve ciha. Musa'nın benim yanımda nazı var, niyazı var. itibarı var, cahı var, makamı var, hürmeti var. Musa aleyhisselamın var da Muhammed Mustafa'nın yok mu? Sallallahu aleyhi ve Ne konuşuyorsun? Kafasız. Ayetten haberin yok. Ne buyuruyor? Yahya sallallahu için. Dünyada ahirette itibarı var. E kainatın efendisi nasıl cahı makamı yok? Bu nasıl bir iftiradır? Diğer peygamberlerin varken nasıl Resulullahın olmaz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun itibarını nasıl araya koyamayız? allah Teala onu kırar mı? Sen ne konuşuyorsun? Bak şimdi babamız ne yaptı? özelle ile işlediği vakitte. Tabii o kaderle yendi on şey. Musa Adem'i yendi. Fahac Adem Musa, Fahac Adem Musa. Sahih Hadis Müslim'de geçer. Adem Musa'yı mağlup etti diyor. Niye mağlup etti? Ben yaratılmadan evvel bu yazılmış mıydı bu işlerin böyle olacağı? Kaderde var mı? alın yazısının da delili. Al sana İslam oğlu. Yazıldığını görüyorum. Sahih Hadis Müslim'de. ''Ben yaratılmadan evvel bu işlerin böyle olacağı, bizim dünyaya ineceğimiz, doğacağımız, doğuracağım. bunlar yaratılmış, yazılmış mıydı?'' ''Yazılmıştı.'' ''Ne konuşuyorsun?'' dedi. Fatih adem Musa. adem Musa'yı mağlup diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakemlik yapıyor. Adem galip diyor. E tabii Çünkü neden? Orada bir hikmet var. bir tasavvuf ehlinin işleri, onların anlayışları farklı. Onlar diyorlar ki, yani ee, cennette kalsa zürriyeti olmaz. Zerriyeti olmasa hikmet doğmaz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gelmeyecek. Bu kadar peygamberler gelmeyecek. Vesaire vesaire. Halbuki yaratılış gayesi ne? Muhammed Mustafa'nın zuhurudur sallallahu aleyhi ve sellem. E o zaman onu yaratmayacak olsam Adem diyor seni yaratmazdım. Onun gelmesi nereye bağlı? Adem aleyhisselamın o işleyip cennetten dünyaya inmesine bağlı. E bunları düşündüğü zaman hikmeti anlıyorsunuz zaten. Onun için Allah ne diyor? Adem aleyhisselam diyor bilseydi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi peygamber gelecek veya diğer nebiler gelecek mesela. Bu kadar ulema evliya gelecek. Yani özellikle kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini e, bilseydi o ağacın yaprağını falan elma mıdır, buğday mıdır, neyse ihtilaflı rivadetler var. Onu diyor ağacı kökünden yerdi diyor. Çabuk inelim diye diyor yani. Mesele farklı. Tasavvuf elinin görüşü farklı. İnce ilimler var. Ama bu bu zellev buldu, dünyaya iniş oldu. Ee, i̇şte burada arayı söylemiyor. Adem Aleyhisselam çok seneler ağladı, ağladı, ağladı, çok yoruldu. Tabii dünya işleri de yordu onu. Cennet değil orası. Yemek lazım, içmek lazım. Ondan sonra pişirmek lazım, kotarmak lazım, ekmek lazım, biçmek lazım, öğütmek lazım. Dolu iş çıktı yani Adem sen başına. Ondan sonra üstüne ne giyinecek? Efendim yapraklarla indiler. İncir yaprakları üzerlerinde, avret yerlerinde. Ondan sonra ekmek lazım. Koyunların yünlerini kırpmak lazım. İlk cübbeyi Adem Aleyhisselam dokudu. İlk cübbeli o. İlk cübbeli kim? Adem Aleyhisselam. E var rivayetler yazdım testirde. Hep kitaplarda kaynakları yazık. İlk cübbeyi kim dokudu? Adem Aleyhisselam. var dokudu kendine, cübbe dokudu. İş başa düştü. Ne yapacaksın? Terzi yok şey yok. Hava annemiz. Böyle işler var. rivayetler var tabii ki yünden. Başka bir şey yok. Nerede o zaman tekstil sanayi? Yülden, yünden dokudular yani işte. Onun için tasavvuf suftan gelir. Suf yün demek. Sufi işte. <gülüyor> yün giymek büyüklerin sünnetidir. Yani kalın giymek, kalın yünden, haşin yünden giymek, tasavvuf elinin efendim, sünnetlerindendir. Güzel adetlerindendir. Ondan sonra af olmak istiyor. Tabi mevla affetmiş etmiş ama dedi. Kale ya Rabbi ey benim Rabbim eseluk bi hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin başlı hakkı için itibarını araya koyarak senden dilerim ki Lema beni öyle bir bağışla ki hiç bir eseri kalmasın bu işin yani. Bize şey, bir zelle ama hiç eseri kalmamasın için senden yalvarıyorum. Fekal Allahu Adem Allah Teala bu Adem ve keyfe alefte Muhammeden sallallahu teala aleyhi sellem sen Muhammed'i nasıl tanıdın ve lem ahluku ta ben onu yaratmadım En sahihlerin sahihi bu bapta bu hadis-i şerif. Rabbi Adem <gülüyor> Aleyhisselam cevap verdi ki benim Rabbim lianne kelem ma halaqtani biyedike sen beni yedi kudretinle ne zaman ki halık ve nefakte fiyye min ruhike ne zaman ki sen bana ruhundan nefkettin? Yani bana hayat verdin. Hayat sıfatından hayat verdin. Beni dirittin. Çünkü biliyorsunuz topraktan, çamurdan, saksı gibi kat, kot kot vurduğun zaman ses çıkaran, içi boş. E, e, Rahman suresinde beyan edildiği üzere. E, beni çamurdan, topraktan, alçı gibi, saksı gibi şeyden yarattın. 40 e, günde öyle kaldı. Ruh gelmemiş. Kan var mı? Yok. Damar var mı? Sinir var mı? İçine... Toprak sıf şey, saksı gibi. Saksı gibi iskelet var. İskelet var, heykel gibi, saksı gibi. Can var mı? Ruh var mı? Mevla ne yaptı? Ruh nereden girdi? Burnundan girdi. Girince burnundan ne yaptı? Hapşırdı. Elhamdülillah dedi. İlk elhamdülillah kim dedi? Adem aleyhisselam. Yerhamüke rabbüke ya Adem. Rabbim sana acısı rahmetiyle muamele etsin'e ya Adem. İlk yarhamüke Allah duası kim etti? Evet. Allah'u Teala etti. allah Teala yarhamüke rabbuke ya yadem. Anadı mı? Dolayısıyla o burundan ruh girince ruhla beraber her tarafta beyin, beyinde ne kadar damar var? He? Burada işte hocalarımız var, profesör hocalarımız. Geliyor Volkan Hoca sağ olsun. Her hafta geliyor mübarek feyiz verme bize. Biliyorlar. Onlar insan anatomisi, kalbi, damarı o işleri iyi biliyor. Anlatsın bakayım size. O kadar damar, o kadar sinir, o kadar irtibat. Bir anda ruh gelmekle beraber kanı, damarı, siniri, organ tümü bir anda oluşuyor. Bir anda etten, kandan, mamul, müşekkel, canlı oturdu. Ya. Şeytan da o arada geliyor. Şeytan o zaman hayatta mı? Hayatta Adem Aleyhisselam'dan önce var mı? O da cennetin vaizi. Vaiz efendisi. Efendim kadrolu vaiz yani. <gülüyor> Cennette. He. Şimdiki diyanet kadrolusu gibi. <gülüyor> kadrolu yani. 20 bin sene vaaz etti meleklere. Ama meleklerden değil. Kâne min el cinni. Cinlerden. Çünkü cinler Adem Aleyhisselam'dan evvel yaratılmış mı? Kaç bin sene evvel? 2000 sene evvel dünyaya indiler. Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel dünya kimlerin elindeydi? Cinlerin, Cinlerin elindeydi. Onun için melekler ne diyorlar ayette Bakara suresinde? <gülüyor> Et tecalu fiha men yufsidu fiha ve dima kanakıtacak fesat koparacakları mı yaratacaksın? E nereden bildi melekler önceden böyle bir şey olmasa? Çünkü cinler öyle kavga gürültü çıkarttı ki bu insanlarla cinler hiç rahat durmazlar. İlla oldukları yerde kavga gürültü çıkacak. Onun için Mevla meleklere emretti bunları sürün diye dünyadan en güzel yerlerden adalara adalara, denizlere sürtüler melekler onlar. Melekler tepeledi onları. Hep işgal etmiştiler ortalığı. Sen fesat çıkaracakları mı yaratacaksın? Yani cinler böyle yaptı. Bu insanlar da böyle yapacak şüphesiz. Kan akıtacaklar, harp çıkaracaklar, sen ne istiyorsun ya Rabbi? Zikredilmek mi istiyorsun? Tesbih olunmak mı istiyorsun? Ve ne hamdu bihamdike ve biz devamlı takdis ediyoruz, seni kutsuyoruz, tesbih ediyoruz, zikrediyoruz. Sana isyan etmiyoruz, günah istemiyoruz. He? Yani maksadın tesbih olunmaksa, zikre olunmaksa biz sana yeteriz. Bunlar işi karıştıracak. Yani onu cinlerden mukasee ederek o fikre geldiler de böyle söylediler Mevla. Ya. Ama biraz tabii Biraz ayıp oldu yani. Kalem Mevlana bu inni alemu ma taalemun. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Siz ne biliyorsunuz? Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem sizi bile onun hürmetine yarattım. E şimdi bunları yaratacağım ki Adem'den sonra neslinden o gelecek ahir zamanda. Ondan sonra nice enbiya gelecek, evliya gelecek, ulema gelecek. Onlar nefisleriyle cihat edecek, harp edecek, gece uykusuz kalacak ya. Nerede siz ey melekler onlara yetişesiniz? Melekler. Nasıl yetişecek İmam-ı ya? Ebu Hanife radıyallahu Allah Bütün melekleri toplasan. Cebrailsem hariç. Yani meleklerin peygamberleri hariç. Geri kalan mukarreb vesaire. Bütün melekleri toplasan. Hamele yar, Bir Ebu Hanife radıyallahu anh'a yetişebilir mi? Peygamber ise farklı. Değilse yetişemez. Sabaha kadar 40 sene, 50 sene uyumadı ya. Melekler de uyumuyor. Ama uykusu gelmiyor da uyumuyor. Bunun uykusu geliyor da uyumuyor. Bir rivayet 40 sene, bir rivayet 50 sene. Yatsının abdesiyle sabah. Her gece Kur'an'ı hatim. İki rekatta. İki rekatta Kur'an'ın yarısı bir rekat, yarısı bir rekat. Bazen bir rekatta hatim yapar. Bir rekatta. Ya. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Tabi ümmetinden biri ama tabi öyle rastgele de bir ümmetten biri değil tabi En büyük mezhebin müctehidi. Ravıyallahu Teala. İmam Şafii de ona keza İmam Malik hepsinin büyük vasıfları var. tabi bu Hanife farklı bir şey. Ravıyallahu Teala. Keşifler sahibi, kerametler sahibi, ibadet sahibi, takva sahibi, zühd sahibi, ilimde zirve zirve zirve zirve. Kimse onun ona yetişemez yani. Ya bu bu ilim işte ondan sonra Mevla neyle ispat etti bu işi meleklere? "Ve <gülüyor> allemâ âdem el-esmâ' küllehâ." Âdem'i yarattı, ona bütün isimleri öğretti, lügatları öğretti, dilleri öğretti. Kıyamete kadar gelecek çocukları hangi dille konuşacak? Ne 70 ne 700 lehçeler, diller, lügatler. Âdem A. İngilizce konuşuyor muydu? He? Şimdi İngilizce varsa dünyada Demek ki o onu biliyor değil mi? Heh Bütün dilleri Adem Aleyhisselam biliyor Sonra meleklere dedi ki Efendim Atı gösteriyor, bunun adı ne? Bilmiyoruz Katırı gösteriyor, bilmiyoruz Tabak gösteriyor, bilmiyoruz Çanak gösteriyor Kasa Geçiyor bütün tefsirlerde Çanak, tabak hiçbir ismini bilmiyorlar فَقَالَنْ بِعُونِ بِيَسْمَٰيْهَا اُلٰىٰ Hadi şunların ismini bana söyleyin bakalım. اِنْ كُلْتُبْ Eğer sizden daha faziletli mahluklar yaratamayacağım iddianızda yaratamayacağım demeyelim. Melekler öyle demez. Yaratmayacağım. Yani gelen sizden üstün olmayacak. Düşüncenizde sadık ve doğru, samimiyseniz burada sizi ispata davet ediyorum. İmtihan ediyorum Allah buyur. بَكَرَا سُوْرِكَ Ama melekler inat eder mi? haşa hemen işi düzelttiler hemen sübhaneke noksan sıfatlardan yanlış yapmaktan seni tenzih ve takdis ederiz la ilme lena illa ma allemtena ya Rabbi atın adını soruyorsun bize şunun adını öğretmedin ki bize senin öğrettiğin dışında ilmimiz yoktur bizim ah, doğruyu konuştun Allah affeder yani günah demiyorum meleklere. Ama tabi Mevla böyle davrandı onlara. Söyleyin bakalım. Ya Rab bizim ilmimiz yok. Ancak sen ne öğrettiyse, Sen de öğretmedin bunları, tabi. İnne kentel alimul hakim En ziyade ilim sahibi sensin. Her işi hikmetli yerli yerince olan sensin. Kale ya Adem en bihumbi esmaim. Ey Adem. Ta iyi yaratılmış. Ey Adem, söyle şunların isimlerini bakalım. Başladı, at. Bunun adı A Arapçası Ferez. Artık Süryanicesi, İbranicesi, Şucası, Bucası. Ondan sonra neye yarar? İşte harpte yarar, şurada yarar, burada yarar. Her şeyi söylüyor. Bu neye yarar? Buna yemek konur, buna şu yapılır, bununla şu olur. Bütün kıyamete kadar yap yapılmış yapılacak. Şu anda teknolojiden daha çıkmamış, çıkacak. Artık ne imalatlar, ne şeyler, Projeler şunlar, mı? daha yeni yeni siparişler belki de şimdikilerin aklı hayalinde olmayan projeler daha ileride çıkacak bunların hepsini Adem hocam adını biliyor muydu? neye yaradığını biliyor muydu? biliyordu el esma külla bütün diyor, bütün isimler isim demek bir şey var olup da ona bir isim takılıyor ya <gülüyor> o isim takıldı mı yani o şey oluyor, şey mevcut demek var esma demek eşya demek yani çünkü bir şey yoksa nasıl isim olacak bütün varlıkları bildirdi demektir. Esmasının müsemmeyatıyla. Yani neyin ismidir neye yarar? Bir de neye yarar meselesi. Bu da acayip bir şey. Affedersin. Öküze bakar gibi bakarsın trene yani. Şimdi neye yarar? Dendiği zaman bilmezsin. Ama şimdi bu süt verir, bu et verir, bu şuna yarar, bu demir, bunlar birleşsin, bundan. Gidersin yolda seni götürür, tren olur. Her şeyi biliyor. Bildirdim evla. Evet. Ve alım Adem'e isimleri. Felenma Adem'e Ne zaman Adem Aleyhisselam her şeyin ismini söyledi bir bir? Gale Mevla buyurdu meleklere. Eleme kulleküm ben size demedim mi? Bu sizden eftal olacak. Peki eftalliğini neyle ispat etti? İlimle. Bak orada ibadetle yaptı mı? Ey Adem kıl bakayım bir kere katta Kur'an'a hatmet, 104 kida bu hatmet, öyle gösterdi mi? Sermet. İbadette melekleri geçebilir misin? Geçemezsin. İlimde geçer misin? Geçersin. Cihatta geçer misin? Geçersin. Melekte hiç cihat yok ki. Nefis çok zaten. Nasıl cihat yapacak? İni alemu gaybessem Göklerde yerlerde sizden gizli olan her şeyi ben bilirim. Alemu ma'tub ma tektubun açıkladıklarınızı bilirim, içinizdeki niyeti bilirim. Açıkladığınız şey işte kan dökecekleri bir yaratacaksın. İçinizde gizlediğiniz ya Allah bizden eflatun yaratmaz herhalde. O da niyetinizdi sizin. onu da biliyorum. Yarattım mı, yarattım mı Mevla Hem de hangi ilimle Adem aleyhisselamın fazileti meleklere karşı üstünlüğünü izhar etti ve ispat etti? Hangi ilim? Tefsir ilmi mi? Hadis ilmi mi? Fıkıh ilmi mi? Akaid ilmi mi? Tasavvuf ilmi ve Ne ilmiyle? Söyle! Lugat ilmiyle, lugat. Bunun adı ne? Dolayısıyla lugat ilmi, ilimlerin üstünüdür diyorlar. E neden? Kamus alâveznî namus demiş. Kamus lugat, e lugat kamus, namus. Bir hareketi yanlış okudun, mana ne oldu? Gitti. Harfi yanlış okudun, mana ne oldu? Gitti. Namazda bile bir şeyi yanlış okudun, mana ki bozuldu gitti, namaz gitti. Halaka, halaka, halaka yarattı, halaka tıraş etti. Ne olacak şimdi? Bir noktadan gitti. Anladın? İşler karışır böyle. Onun için lügat ilmi, lügat ilmi böyle olursa, tefsir ilmi ne olur? Düşün ki ilmin fazileti, onun için okumak, okumak, okutmak, Hap sohbetlere gelmenizde ne alıyorsunuz? İlim almaya geliyorsunuz da buraya. Ya. Ne kadar kafanız açılıyor, ufkunuz açılıyor. Okumaktan da üşeniyorsunuz. Hoca sen kitabı yaz ondan sonra da kitaptan bize ders yap. Niye yaradık bu iş? Ne anladık bu işten? Neyse. Ben de bütün kitaplarımın çoğunu da anlatmış değilim size. Kitapta yazdıklarım hiçbirini anlatamıyorum. Hiçbir kitapta gibi konuyu anlatamıyoruz ki vakit kalmıyor. Ama... İşte böyle bir mevzu yeri gelirse diyorum bak şu kitapta yazdık bunu kaynağını bul oradan diyorum sana da ha burada veriyorum cildini sayfasını şimdi. Bak lazım oldu şimdi. Talha Alp efendim böyle bir hezeyan yaptı biz de ona cevap verirken ne kadar ilim çıktı. Şimdi Mevlana buyur ey Adem. E ben onu yaratmamışım sen onu nereden tanıdın onun hürmetine af istiyorsun bende. Ya Rabbi beni kudret, yedi kudretinle halk ettin. Ruhundan bana nefk ettin. Yani hayat sıfatından can verdim. Rafatu rasi Başımı kaldırdım. فَرَائِتُ عَلٰى قَوَائِمْ لِعَرْش۪ي Arşın direkleri var. Ama nasıl direk Allah? Bütün dünya onu bir direği etmez. Bütün dünya arşın bir direğine gelmez. O kadar küçük kalır. Arş ne demek? وَسْعَا كُرْس۪يهُ vel وَالْأَرْضُ Allah'ın kürsüsü var, arştan başka. Kürsüsü gökleri yerleri kuşatmış. Ey Allah'ım ne zenginsin Allah. Ne kudret sahibisin oğlum. Biz ne kadar fukarayız. Şu beni kürsüye baka şuna. Şu bak aşağı. Şu rezilliğe bak. Fukaraayız. Allah'ın bir kürsüsü var. Gökleri yerleri kaplamış. Allah. Messemavatu's-sebu ve'l-erzunu's-sebu. Fil kürsiyyi illâ halqatin mulkatin fi erdi falah. Ayetel Kürsü'nün tefsirinde var. Bu hadis-i şerif. Ruhul Furkan'a da yazdık. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Allah'ın kürsüsüne nispetler ne kadar eder? Koca bir çölün, dünyanın en büyük çölünün ortasına atacağım bir bilge kadar kalır. Gökler yerler. Kürsü o kadar geniş. <gülüyor> ne demek? Gökleri, yerleri korumak Allah işte ağır gelmez gökleri tutuyor, yerleri tutuyor, arşı tutuyor, kürsüyü tutuyor اِنَ اللّٰهِ اِمْسِكُسْ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَهِ Kaymasınlar diye gökleri yerleri tutan Allah وَلَيْنْ زَالَتَا Hadi ben bırakıyorum tutun bakalım dese Amerika nah tutar اِنَمْسَكُوا مَا مِنَ حَدٍ Benden sonra benden gayri Kimse göğü yeri tutamaz Hadi füzeleriniz var bilmem neiniz var ya alttan sallanıyor tutamıyor Şöyle bir yedi şiddeti yapıyor. Yedi sekiz. Yedi sekiz ne yahu? Yedi sekiz hiç yani. <gülüyor> yedi sekiz de hepsi yıkılıyor. hep yıkılıyor. Denizler kabarıyor. bütün tsunami geliyor kıtayı alıyor. Şu kadar yapıyor böyle bir Bir de bıraktım gökleri dese aman ya Rabbi ne zengin Allah. Celle Celal kürsü de arşın yanında ne kadar küçük? Gökler yerler halka kadar ediyor. Kürsüye nispetle Kürsü de arşın yanına kadar, halka kadar. Yani ya Arş o kadar büyük. O arşı tutan ne, neler var? Direkler var. Direkler de bahane. Esas tutan neler var? Melekler var. Onların adına ne deniyor? Hamele-i arş. Arşı taşıyan melekler. İlmihal çıkıyor inşallah bir hafta. Firis, Firis, canım çıktı bitiriyorum. 800 sayfa. Hem de bu büyük boy. Ya. Ya. Hamele-i orada var. Hafaza-i Kiram orada var. Melekler var. Adı ne? İman ve İslam ilmali. Sade İslam ilmali değil. İman ve İslam ilmali. Yani Müslüman olup da yapacağın ameller o birinci cidde namaz tabii. Cenaze namazıyla bitti. İkinci cidde başlıyor oruç, hadd, Anladın? Onu şimdi madde madde bilmen lazım. Ne yapacağız şimdi? Kim okuyacak? Ya hepsini orada yazdık. Arşı taşıyan, Ladinler, yani taşıyanlar ve et arşın etrafında tavaf edenler. Kaç melek tavaf ediyor her gün? 70 bin melek. Kıyamete kadar o meleklere bir daha sıra geliyor mu? Biz şanslıyız. Kabe iki debi gidiyoruz. Yerdeki efendim arş, Kabe muazzamadır. Bize kaç defa izin verdin evlat? Bir kere gidiyorsun, bir kere giden bazı kere elli tavaf yapar. Elli tavaf yapsa anadan doğmuş gibi hafı oluyor Tirmize hadisinde. Elli tavaf yapıyor çokları. Bir kere de. Nerede? Melekler bir kere tavaf ediyor. Bir daha. Sıra gelmiyor. Yusebihûnebihamdilabbi. Sübhanellâhübihamdî. Hep Allah'a hamd ile tesbih ederler. Ve istegfirûnebihamdilabbi. Başka ayette de var. Bir işleri de nedir? Yeryüzündeki bizim gibi günahkarlar için istiğfar ederler. Ta arşı taşıyan melekler. Ama arşı taşıyan sekiz tane var. Şimdi dört tanedir. Kıyamet günü kaç olacak? Sekiz tane. <gülüyor> El-Hakka suresinde Ve yahmilü arş Rabbika fevkahum yevme izin Rabbin Rabbinin arşını on, o gün, sekiz melek o gün, yani şimdi değil, şimdi dört. O gün sekiz. Sekiz melek. Sekiz melek o arşı taşıyor. O melekler nasıl bir şey? Ayakları yedi kat yerin dibinde. Ayakları yedi kat yerin dibinde. Yani mesafe olarak ölçsen. O kadar uzunlar. Arş onların boynunda. Boyunları böyle bükük vaziyette. Arş onların üstüne koymuş. Nasıl bir kuvvet vermiş o meleklere ya? Dünyada öyle bir kuvvet var mı? Ey kurban olduğum sana Allah! Bir melekle bitirsin şu İsrail'in işini ya Rabbelak! Esed'in işini ya Rabbel Alem Amin. Kurban olduğum sana Allah'ım Şu Saran'ın işini ya Rabbi şianın işini ya Rabbi Amin. Müslümanlara ehli sünnete zulmeden Zalim zındıkların işini Allah'ım Kurban olduğum ordularını ancak Sen bilirsin ya Rabbi Amin. Biz çok zayıfız çok güçsüzüz Allah'ım Güçsüzden hamisi sensin ya Rabbel Alem Mazlum ehli sünnet Müslümanlara yetiş ya Rabbel, Rabbel Alem Meleklerini yetiştir ya Rabbel, Rabbel Alem Amin Yetiştirdi Bedir'de yetiştirmedi mi? Konya'da yetiştirmedi mi? Kandak'ta yetiştirmedi mi? Yetiştirdi. Bize de yapar. Yapıyor da. Yoksa bu gavurlar bizi ne yaparlar? Birkaç suda? boğmaları lazım. Şimdi biz hala nasıl yaşıyoruz? Ben bunu da anlamış değilim yani. Bu kadar Müslümanız demek bile büyük bir mesele yani. Allah demek yasak idi. Şimdi böyle bas bas bahsediyoruz. Televizyonlarda şurada buldum. Elhamdülillah. Hizmetler ulaşıyor. Bu kimin gücüyle oluyor? Mevlamızın yardımıyla oluyor. Bizim Yahudilerden dostumuz var mı? Yok. Mossad'dan arkadaşımız var mı? CIA ile işbirliğimiz var mı? Yok. Dış güçlerle, İran'la irtibatımız var mı? Yok. yok. Herkes bir yere dayanmış. Biz Mevla'ya dayanmışız. Tehamdülillah. Onun için hepsi gider bizim gibi garipler kalır. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Gariplere müjdeler olsun. Çok şey yok. Çok şey aşağıya Biz garip geldik garip gideriz. Din gurbette başladı garip. Gurbet haline dönecek garip olarak. Ama onlara müjdeler olsun. Ellezine usluhune ma hafseden min ba'di min Kimdir o garipler? Benden sonra insanların bozduğu sünnetimi ifsad ettiği ehli sünnet itikadını yeniden tecdit edip düzene koyup o bozulan sünnetleri düzene çıkaranlar, düze, düzlüğe çıkaranlar, İslah edenler, ifsatları düzeltenler. Bunlar garip kalacak. İnsanların kurafelerine, pitahtelerine uyan, aa bak kader yok diyor İslamoğlu. Dolu adam buluyor bürokraside. Benim niye bürokraside bir tane adamım yok? He? Ne? Olsa ne olur, olmasa ne olur. Allah bizle beraber olsun. Ne yapalım şimdi? He? Mecliste o kadar adam var. Var mı benim bir adamım? Yok. Bir tanesi bana bir şey sorar mı? Sormaz. Ben de memnun olurum. Ben doğruyu söylerim. Ne yapacağım ya? Yani? Herkesin adamı var orada. Efendim Şian'ın, Marxist'in, Lenin'isin, değil mi terörist'in? Hepsi var orada. Laz ne yapmış? Ayıyı vurmuş. Yakalamışlar. Mahkeme gitmişler. Mahkemede demiş, demiş ki hakim sen demiş ayıyı vurdun. Ne ol, ne, vururum ne var demiş. E, demiş ki av yasağı var. Av yasağı ne demek demiş. Beni mi öldürseydi saldırdı bana daha demiş. Av yasağında demiş suç işledin. Cezası var para cezası şu cezası bu ceza. Kim yasak etti bunu demiş ya. Demiş Ankara'da meclis var. Ne var orada demiş. Vekiller var. Ne yapıyorlar orada demiş. E, kanun çıkarıyorlar demiş. Ne yaptılar demiş? İşte ayı vurmayı yasak kanunu çıkarttılar demiş. Açmış ha böyle şeyini. Ey gidi hakim bey demiş. O ayının ki Ankara'da adamı var da kanunla onu koruyor da benim adamım yok vur beni demiş ya. <gülüyor> Şimdi hakikaten yani eli sünnetmiş, hacıymış, hocaymış, mazlummuş, garipmiş, hayvan hakları kadar bizim hakkımızı savunan var mı? Eli Ehli sünneti müdafaden var mı? Yok. Beni atlar içeri bir, sene bir tane bir şey diyen var mı? Ama bir şeyi vur, ayıyı vur, bütün dünya ayağa kalkar. Feminisi, komünisi, hayvan hakları, insan hakları. Bir de bak, insanın değeri var mı? Yok. Hayvanın daha değeri var. Bence de değeri var. Ben hayvana hürmet ederim. Ama şimdi saldırdığı zaman da insanın canı daha hürmetlidir. Mecbur onu müdafaa-i nefisten vurmak zorunda kaldı. Laz'da keyfine vurmadı şilayı ya. Adam ne yapsın? Beni mi öldürseydi kim bey diyor. O hala ona diyor ki yasa var, yasak var. <Gülüşen verir> Adam canının derdi ya. Ama tabii hakkını inkar etmedim. Tayyip Bey'in Allah selamet versin. -e Onun bu Suriye meselesinde ehli sünneti tuttuğu kesindir. Buradan dolayı ben dua Ben dua ediyorum çünkü 4 milyon muhacir oldu. Hükümet olarak yani hakikaten bu işte İran'ı tutmadı. İran burada büyük bir efendim e, hainlik yaparak e, şimdi şeyi mesela okuyun. Dergide Mustafa Özcan Hoca Efendi'nin buradaki yazısında efendim İran devrimi şeytanın hizmetinde. 60. sayfada. Mutlaka okuyun. Dergide mutlaka 60. sayfada. İran devrimi şeytanın hizmetinde. Hizbullah ile İsrail'in reklam arası. Bu da başka bir yazı. Çok dikkatli okuyun. O Hizbullah var ya. Lübnan'dakini konuşuyorum. Şiii. Zannedersin İsrail'le ne yapıyor göğü ya? Dün gitmiş İsrail'in o neten yahu. Neten yahu ne demek biliyor musun? Neten pis koku, yahu. Biliyorsunuz yahu ne pis koku demek. Arapça neten yahu. Bu adam gitmiş orada ne konuşuyor Amerika'da? İran şöyle, İran böyle nükleer yapacak falan falan. Allah Allah ne numara ya? Halbuki İran'dan en iyi dost kim? Yahudi. Şia'yı kurduran kim? i̇bn Sebe, Yahudi. Bütün el-i başına bela olan Yahudi. Şimdi Tacikistan'dan geldi bir molla. Seyyid, Resulullah'ın torunu Şecereli. Allah onu muhafaza etsin sallallahu aleyhi ve sellem. durum ne dedim? Ben bir kere gitmiştim. Şeyhimiz var, Yakub-ül şerh Hazretleri. Sırf onu ziyaret edip çıktık. Özbekistan'ın hududunu geçtik. Diğer ziyaretlere gidin. Silsileden bir tek o var orada diye. Yakub-ül Hazretleri ziyarete gitti. Tabii, işte, demir demirperde ülkesi gibi komünizmden çıkmış, 70 sene Rus elinden çıkmış e, Cumhuriyetler. Dedi ki, ikide bir talebeleri topluyorlar, hocaları topluyorlar, mollaları topluyorlar hapse atıyorlar. Ya dedim, burası Özbekistan'dan daha beter? Dedi, daha beter. Niye dedim, daha beter? Çünkü dedi, Şiiler ele geçirdi. Bütün bürokrasimizi hep Şiiler ele aldı. Çünkü neden? Tacekler Fars. Farsça bilirler. Tacek, Farsçası var. Anladın mı? İran Farsçası ile lehçe farkı var. Tacekler esasen ne milletidir? Fars. Bunlar Fars dili. Yani dildaş olduklarından, aynı dil olduğundan adamlar da 70 sene Rus'un elinde kalmış, cahil cüvela yetişmiş. Halbuki Tacikistan evliyanın, ulemanın en büyük merkezi. Bütün silsile şeyhlerimiz oralarda. Ve lakin 70 sene Rus'un elinde kal. Yeni yetişme Tacikistan'ın başına geçen adam, başbakan, vezir bilmem ne, bunların ilmi olmaz ki. 70 sene Rus'un elinde kalmış, onun çocuğu ne bilecek? E şimdi onları da tabii kimler ele aldı? İran, Şia ele alıyor. Şia diyor... Azerbaycan da çok sıkıntı yaptı. O mütenikahları, bilmem neleri, Azeriler... İllallah dedi bunlar nedir, başımıza bela oldu ya. Karımıza, kızımıza musallat oluyor mütenikahıyla. Neler çekti millet? Ondan sonra şimdi bak, bu haber beni daha da çiçek. Yemen'e gidiyorsun, İran belası. Husiler orayı işgal etmiş. Yemen'leri, Tacakistan'dan bahsediyorsun Şia diyor, bütün ele aldı e onun 13'ün çok büyük tehlike çok yani Suriye'deki yapılan harekete baksana ya hala bizim bazı Müslüman geçirenler gidiyorlar, Esed'le görüşüyorlar Esed'le gitti bu hafta yine bir tanesi eski bizim adamımız. yani çok üzüldüm öbür Yok ya o bizim adamımız mı da onu konuşuyorsun? Mübarek adam, bizim adamlarımızdan eski milli görüşten adam. Adam şimdi gitti esetten görüşüyor. Öbürü gitti görüşüyor. Evvelce gitti milli görüş Heyetleri gidiyor görüşüyor. Ya arkadaş, bu adam bütün Müslümanın ırzına namusuna tecavüz etmiş. Çocukları kesmiş. En büyük katil canidir bu eset. Bu adam Şia'nın elindedir. Şia'nın adamıdır. Ama İran buna bir kere dur der mi? Yapma der mi? Ne yapar? Bütün komutanlarını gönderir. Benim komutanlarım seni yönetsin der. Her gün İran'da bir tane İran'ın generali Suriye'de öldürülüyor. Ölenlerden bir bakıyorsun İran. Hep İran çıkıyor. Bütün askeri. Şimdi yeni proje ne yapıyormuş? Yeni projede kutsal mekanları korumamız lazım. Yani Ehli Beyt'in mezarları var. Hz. Zeyneb'in vesaire, Şam'da, Halep vesaire var. E bazı rivayetler Asılsız bazı rivadelerin yeri sabittir. Ben de onları ziyaret ettim. Ehli Beyt başımın tacisi, bütün kabirlerine gittim ziyaret ettim. Şimdi diyorlar ki kutsal mekanları efendim, işit veya işte o En-Nusra şunlar bunlar türbeleri kıracaklar, yıkacaklar, şunu bunu yapacaklar. Ee, o zaman bizim de adamımız yetmiyor buna, İran'dan adam ithal edeceğiz. Şimdiki bahane, oluk oluk bütün Şii'li gençleri gönderiyorlar. Neymiş? Kutsal mekanları koruyacağız bahanesiyle. Esas mesele ne? ehl sünneti kesmek, boğazlamak, doğramak. Hep bütün haberler işte, okuyun bakın. Onun için Tayyip Bey'e, Allah Teala Hazretleri bu ehl sünnete yaptığı yardım hatırı için, bu ehl sünnet 4 milyondan fazla Müslüman'ı muhacire bakma yardımı yapıldığı için, bunları buraya aldıkları için, Esed tarafını tutmadıkları için, İran'la bu noktada işbirliği yapmadıkları için Allah Teala Hazretleri nusret ve tevfik ihsan eylesin. Amin. Ben duacıyım. Ben Ehli Sünnet'e bakarım. Babamın oğluna bakmam ben. Ortada meydanda bir mesele var. Şimdi herkes Esed'i tutuyor. Burada eset zor yani güçlüyken Rusya karşısında kalıyor. İran'dan işim bozuluyor. Rusya'yla bozuluyor. Dünya Birleşmiş Milletler. Hepsi Esed'i tutuyor. Ehli Sünnet'i tutan yok. Ehli Sünnet çok mazlum. Ve çok garip bir durumda. E savaştan kaçamam, gücü yok, silahı yok, pişişi şey yok. Velayetül kubbe di tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın Allah buyuruyor. E şimdi adam silahlı gelmiş. E senin silahın yok, gücün yok. Amerika şu geçen bir ayda ne kadar silah vermiş onlara? Geçen haberlerde vardı. Bir ayda bir, 20 tane. 30 tane silah veriyor. Öbürü gelmiş bütün dünya düveli Adamları kesiyor, doğuruyor. E ne yapacak? Güç yetmeyen beladan kaçmak, bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Hadistir. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَنْ مَاكِفْتُكُمْ Sizden korktum, kaçtım diyor. Musa Aleyhisselam diyor bunu Kur'an'da ayette. Peygamber kaçar mı? E kaçtım diyor. Çünkü neden? Allah buyuruyor ki kendinizi elinizle tehlikeye atmayın. Güçleri yok, adamlara silah vermiyor. Ambargo, ambargo, ambargo. Amerika güya Suriye'yi hani Esed'i devirmek istiyorum diye yaptı numara, sonra ne yaptı? Yolda bıraktı. Efendim, Ehl-i Sünnet Müslümanları silahsız bıraktılar. Ondan sonra köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Adamlar ne yapacak? Ama Allah'ım yardım eylesin. Amin. Yani biz ümidi kesmiş değiliz, dört buçuk sene oldu. Bu insanlar muhacir oldu, çok zor durumdalar. Hakikaten Ehl-i Sünnet ne alimler, ne veliler, dünyanın her yerine dağıldılar. Benim de çok tanıdığım alim var, içlerinde. Türkiye'de dolu, burada dolu, dışarılara gittiler. Allah Teala emniyet içerisinde tekrar memleketlerine iade eylesin. Amin. Allah bu melek ordularıyla bu zalim Esed'i ve arkasındaki güçleri kahreylesin. eylesin. Allah'ım mazlum Müslümanları Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın en iyisi Allah'ım her yerde ehli Sünnet'i aziz eylesin, galip Amin. eylesin. Nusretiyle zafer eylesin. Amin. Yardım edenlere yardım eylesin. Amin. Yardımsız bırakanları mahzul eylesin. Amin. Amin. Cuma gecesi hürmetine kabul eyle. Ya Rabbi. Amin. Alemleri hürmetine yarattın. Muhammed Mustafa'nın hakkı için. Allah'ımı salli ala seyna Muhammedin. Ve ala alihi ve sahib. Ve selleme. Şimdi, ne diyoruz? Nereden nereden gidiyoruz? Konular birbirini açıyor, gidiyoruz. Ama tabii ki Allah'ımızın kudretinden geldik. Gücünden geldik. Meleklerin gücünden geldik. Koca arş melekleri taşıyor. Yani Mevla için bunlar ne kadar kolay işler An meselesi Ol dediğim olan işler Ama bizi imtihan ediyor Onu imtihan ediyor muhacirlikle Seni imtihan ediyor ensar olabilecek misin Bakalım şia ile işbirliği mi yapacaksın Para teklif edecekler karı teklif edecekler Şantaj edecekler Dinini imanı satacak mısın Ehli sünneti satacak mısın Bu imtihanlar hepimiz yaşıyoruz Yani Suriye imtihanda da Türkiye imtihanda değil mi en büyük imtihan Türkiye'de. Kim nerede, kime hizmet ediyor. Kim Allah yolunda, kim şeytan yolunda. Kim eli sünnetten çıktı gitti. Nice adamlar şeyh nur gibiydi. Şimdi zifiri karanlık, zulmani oldu. Ne tarikatları kaldı, ne şiaratları kaldı. Gittiler şia ile bir oldular değil mi? Hazreti Ömer'in, Ebu Bekir'in aleyhine konuşmaya başladılar. Bu adamlar bir zaman eli sünnet hocaydılar bu memlekette. Ya onun için ibret almak lazım. İbret almak lazım, Allah'a sığınmak lazım. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah Kalplerimizi dinin üzere sabit eyle Amin. Kalplerimizi taatına kalbeyle. eyle Amin. Ehli sünnet yolunda sabit eyle Amin. Ayaklarımızı kaymaktan muhafaza eyle Amin. Amin. Amin Amin Şimdi ben Kaldırdım başımı Baktım ilk yaratıldım Daha yeni yaratıldım Bana ruh hüfledim, ben canlandım Ben canlandım oturdum Adem Aleyhisselam anlatıyor Baktım arş o nasıl bir şey? Zaten Kabe için e, vaz'adildi? İne evvele bu vuzalinnaz. İnsanların ibadeti için ilk tayin edilen vaz'adilen ev, lelezi bir bi e. Mekke'de olan mübareken ve hüdelil alemin. Niçin? Çünkü Adem Aleyhisselam ne dedi ya Rabbi? Ben cennetteyken arşı seyrediyordum. Arşı tavaf edenleri seyrediyordum. Melekleri seyrediyordum. O zevki lezzeti duyamıyorum. ibadet. o ne tattı. Arşı tavaf ediyordum. Şimdi bu dünyada çok mahrum oldum. O zaman Mevlane buyurdu? Aynı o arşın sembolü Beyt-i Mamur, yedi kaç semanı onun tam Kabe'nin üstüne denk gelen metresi de ona göre aynı, akik taşından. Beyt-i Mamur'un hizasına sana Kabe yapacağım. İndi, vaz edeceğim, tayin edeceğim, meleklere inşa ettireceğim. İlk melekler yaptı. Adem Aleyhisselam gitti, Kabe vardı. Adem Aleyhisselam yapmadı inşaat. İlk temel atması yapımı kim tarafından? Melekler tarafından. Adem ama gönderdiği vakit daha Hindistan'dan Kabe'ye geldiği zaman işte Arafat'ta da havaannemizle buluştuğu zaman havaannemizi yakın yere atmış. Ciddiye ki. O az yürüsün diye. <gülüyor> Adem Asam'a sen Hindistan'dan gel bakalım. Tabi onların imkanları da ona göre. Mevla kuvvet vermiş onlara. Arafat'ta cem oldular. Birleştiler biliyorsunuz. İlk birleşmeleri dünya indikten sonra Arafat'ta oldu. Efendim Kabe'yi de tafettiler. İşte bu benim gazabıma çarpılan kullarım da gazabımı dindirmek için gelip buraya sığınsınlar, tavaf etsinler, onları affederim vallaha buyurdu. Yani Adem Aleyhisselam'ın talebiyle bu Kabe, tabii ki hikmetleri var bize de nasip olacak, ayrı dava. Sen beni yarattın, kafamı kaldırdım, canlanır canlanmaz. Baktım arşın direklerinde, yazılı gördüm mektuben, ne yazılıyor? Buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adem aleyhisselam kadar akıllı var mı ya? Bütün genetik kimden geliyor? Kıyamete kadar gelecek bütün beyinlerin genetiği kimden geliyor? Adem aleyhisselamdan damar. Genetik diyorsun ya, genetik varsa oraya gidiyor. Peki onda ne akıl var? Onda ne ilim var? Allah! فَعَلِمْتُوا Hemen anladım ennekelemtuduf ilesmike Sen kendi adının yanına katmazsın. Koymazsın. اِلَّا اَحَبَّ الْخَلْقِيْلَكِ Yarattıklarından en sevdiğinin adını koyarsın. Ben hemen bunu anladım. Onun için onun hürmetine senden bağışlanma istedim. فَقَالَ Allahu Allahu Teala buyurdu ki سَدَكْتَ Adem Bak bu hadis-i şerif. Hakim el-Müştedrek'te zikrediyor. Bukhari ve Müslimin ilaveleri demek. Hakim ne demek? Bukhari ve Müslüm'e ilave, müstedrek. Sahih şartıyla. No 4228, 2. Cildin 672 sayfası. Beyakî Delâil-i Nübüve, 5'e 489, Suyutî Meşhur Dürül-Mensur tefsirinde, e 142'de, bu hadis-i şerif kaynaklarını söylüyorum. Yazmıştık buraya. Sen hadisçiyim diye konuşuyorsun. Ondan sonra diyorsun, o olmasa olmazdık diyen şirke düşer. Bunu nasıl dersin ya? Allah ki ey Adem. Sadıksın. Doğru söylüyorsun. İnne ulahabbul khalq Benim yarattıklarımın bana en sevgilisi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve bi hakkih. Allah emrediyor ki: "Ey Adem, ey gidi vehabi kafalar." Buyuruyor ki: "Rabbim emrediyor ki en baştaki peygamber. Adem Aleyhisselam aynı zamanda peygamberdir." Bakın şimdi de bu fitne çıktı ilahiyatçılardan bazıları. Adem Aleyhisselam ilk insandır ama peygamber değildir diyorlar. Şu anda da bu çıktı. Halbuki hadis-i şerifte Resulullah'a sordular sallallahu aleyhi ve sellem Adem peygamber midir? Buyurdu ki Nebiün mükellemün. Hem peygamberdir hem de Allah'la konuşmuş peygamberdir. Yani Musa aleyhisselam mertebesinde mükellem bir peygamberdir. Kelama mazhar olmuş. İlk yaratık çünkü. Muhatap olmuş Rabbimize. Sen nasıl konuşuyorsun? Diye Adem peygamber değil ya. Bu talhat demiyor bunu. Ha, yanlış karıştırmayın birbirine şimdi. O başka ilahe açılarsın. O kadar da demez herhalde bu canım. Üd'uni bi hakkıyı Mevla emrediyor ey Adem ki Adem ilk insan ve ilk peygamber. Ona diyor ki sen bana dua ederken onun hakkı için, hürmeti için, onun hakkını araya koyarak tevessül ederek bana dua et. Şimdi diyorsun ki ben aracı koymuyorum. Aracı koymadan Allah'a dua ediyorum. Mecbur muyum diyorsun. Ben de bugüne kadar kafam çalışmadığından sana mecbursun diyememiştim. Ama şimdi bu emri görünce bana onun hakkını araya koyarak dua et diyor. Ne yapacaksın şimdi? Mevla sana derse ki Mevla meleklere ne dedi? Üst cüdüyle Adem, Adem'e secde edin dedi. Ne yapacaksın şimdi? Evet, Adem'e tapın manasında demedi. Ama kıble olarak onu kıble yapın, ona dönün bana secde edin dedi. Dolayısıyla Adem aleyhisselam burada ne oldu? Kıble oldu. Yani Kabe nasıl biz Kabe'nin taşına mı tapıyoruz? Yönüne mi tapıyoruz? Bu cihete mi tapıyoruz? Biz Allah'a tapıyoruz. Ama bize ne dedi? Buraya dönerek bana ibadet edeceksin. Bu tarafa dönersen kabul etmiyorum dedi. O zaman bu emir nedir? değildir. Senin bunu karıştırmaya hakkın yok. Niye burasa bura değil? Bunu deme hakkın yok. Emredileni yapacaksın. Kulsan kulluğunu yapacaksın. Bana tapıyorsan buraya dönerek tapacaksın. Tamam mı kardeş? Ne konuşuyorsun sen? Adem Aleyhisselam Kabe oldu. Ondan söylüyorsun ki rabıta olmaz. Ne rabıta olmaz? Secde yapıyorsun ona doğru. Allah'a secde yapıyorsun ama ona doğru yapıyorsun. Sen de şeyhini düşünüyorsun. Düşünmekte ne şirk var? Allah'ın nurunun zuhur ve tecelli Rabbimi bana hatırlatıyor. Diye sen onu düşünüyorsun. Allah'ın salih kuludur diye düşünüyorsun. Allah'ın zatı şekilden münezze ettir. Onun için ben onun bir dostunu düşünüyorum. Onun zorunda kendimi sayıyorum diye düşünüyorsun. Bunda ne var? Kabe'ye dönmekle adam şirke mi düşer? Adem'a secde ettim melekler. Dinden mi çıktı? Çünkü emri tuttular. Mühim olan nedir? Emir. Sana ne diyor? Aracı koymak mecbur muyum? Sana diyor iyi bi hakkı. Hakim müste de. Onun hakkı için bana dua et. Onun hürmetine benden iste diyor. Daha ne konuşuyorsun sen? Fakat gafartülek. Ey Adem artık bu işi sildim. Onun hürmetine seninle ilgili hiçbir konu kalmamıştır. Zerre kadar en ufak bir zelleni bile bırakmadım. Sildim, affettim. Velevla levla Muhammedun, sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burası mahalli istişadımız. Muhammed olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem, ma halektüke, seni de yaratmayacaktım. Geldik mi şimdi, levla levlâk, le ma halektü'l-eflâke. Sen olmasaydın, sen olmasaydın, felekleri de melekleri de yaratmaz. Neden? Ayette var mı ki gökte yerde ne varsa ey insanlar sizin için yarattım? E gökte yerde ne varsa sizin için. Bizim için ne demek? Adem babamız ve onun zürriyetiyiz biz. Peki Adem a.s. da diyorsa ki Muhammed olmasa seni de yaratmazdım. E peki onu yaratmayınca onun için yaratılanlar da dolayısıyla yaratılmayacaktı. O zaman bütün alemlerin halkı geldi Abdülkadir gelen ne diyor? Allahu salli ve sellim ''Ala men halektel vücudeli eclihi'' ''Varlık alemini hatırı için halkettiğin zatı salatu selam ile Amin E sen ne diyorsun ya? Ondan sonra bir de konuşuyor İşte Allah aşık olmuş da Peygamber'e Aşık olur muymuş Allah? İşte onun sevgisini hatırına yaratmış Böyle şeyler olmaz Allah aşık olmaz mı? Aşık olmaz Ya Rabbele alemin ne alakası var? Sevgililer gününden mi bahsediyoruz kardeşim ya? Neden var? Ne aşıklığı ya? Mevla Teala Habibini ilk olarak onu sevdi. Yaratacağı kulları yaratmadan evvel ne mal olduklarını bilir mi bilmez mi? Bilir. Peki bilirken kendisini en çok kimin seveceğini bildi? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhlar aleminde ruhlar aleminde hiç daha bedenler alemi yokken yaratılan 4000 sene evvel eşbah aleminden. Eşbah cesetler. Ervah, ruhlar, eşbah aleminden 4000 sene evvel ne yarattı? Ruhları, bütün ruhları. Ruh görünmüyor. Öldüğümü çıkıyor gidiyor, iskelet kalıyor. Ama görünmüyor ama var. Peki ruhlar aleminde ruhlardan ervahtan evvelde 4000 sene evvel neyi yarattı? Hadi bakalım. He? 500 milyarlık soru. Eşbah aleminden 4000 sene evvel ervah alemini yarattı. Ervah aleminden 4000 sene evvel hangi alemi yarattı? Erzak alemini yarattı. Erzak, rızıklar. Hala aç öleceğim diye korkuyorsun. Dolar çıktı da aç kaldık diye korkuyorsun. Ekonomi bozuldu da ben ne yiyeceğim diye birbirini yiyorsun. Kardeş, evham etme. Bedeninden 4000 sene evvel ruhun, ruhundan 4000 sene evvel ölene kadar ne yiyeceğin yaratıldı ve kardeş. Yapma. Allah'a güvensizlik yapma. Yarattı senin rızkını. Kaderinde açlıktan ölmek varsa altın vagonunda kitlerler açlıktan ölürsün. <gülüyor> Altınlar da seni kurtarmaz. Ayrı bir şey. Onun için evet ruhlar aleminde Mevla Teala bütün ruhlara baktı. Tecelli etti. Kendisine en çok aşık olan, Allah'a en çok seven kimin ruhunu buldu? Muhammed Mustafa'nın ruhunu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi diyor Allah'a aşık olmuş bir ya Allah Teala yarattı, yarattıkları içinde kendini en çok kimin seveceğini bildi? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bildi. Onun içinde bütün alemleri, diğer ruhları, diğer rızıkları, diğer cesetleri, diğer bedenleri, hepsini onun Allah'a karşı olan sevgisinin, zikrinin, ilminin, irfanının, aşkının zuhur etmesi için, meydana çıkması için halk etti. Biz diyor muyuz ki Allah Aşık oldu da sanki Allah'ın uykusu kaçtı haşa. iştahı kaçtı falan. Aşık olanlarda olur ya zayıfladı falan haşa. Biz neden bahsediyoruz? Sen ne anlıyorsun be kardeşim? Hoca adamsın ya. Bu kadar mürekkep yalamışsın be kardeşim sen. Nereden döndün bu vehhabi kafasına sen ya? Nereden döndün bu vehhabi kafasına? Sen bu kafada değildin. Rihle grubundaydı. Ebu Bekir Sivil'in yanındaydı. Beraber arkadaştılar. Bilmiyorum ki. Yani Allah ıslah eylese. Allah hidayet eylesin. Allah döndürsün yoluna çevirsin. Amin. Ama çok yanlış. Sen nasıl diyorsun ki? Sen nasıl Mustafa Kemal'le Muhammed Mustafa'yı kıyas yapıyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem sen nasıl diyorsun ki o olmasa olmazdık. Mustafa Kemal'e de denmez, Muhammed'e de denmez Sallallahu aleyhi Nasıl dersin? Kıyas yapılacak bir konu mu bu? Bu nasıl mukayese ediyorsun arkadaş? Muhammed Mustafa kim Sallallahu aleyhi sellem? Rayisu cemii'l aleminin Muhammed'ün. Alemlerin bütün alemlerin reisi kainat efendisi. Peygamberle Seyidül ya, Peygamberlerin Efendisi Sen kimden bahsediyorsun kimin ismiyle Mukayese ediyorsun mukayese edilecek bir konu mu Burada kıyas kabil mi burada Biz Diyoruz ki o olmasa Olmazdık O Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bitti Konuşma çok Muhammed olmasa Seni yaratmazdım diyor Allah Teala Adem Aleyhisselama Adem Aleyhisselam'ı yaratmayınca seni mi yaratacaktı sen anan baban özel mi geldi imalat? Adem atsam olmasa sen de olmayacaktın. Ne konuşuyorsun? Onun için biz doğruyu konuşalım. Şimdi Ebu Cafer Rahimullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda dua ediyordu. Kabri şerife doğru yönelmen nükmünü sordu Ebu Cafer. Halife. İmam Malik Medine'de o zaman. Geldi İmam Malik'e dedi ki ben dedi kabre mi dönüp de dua edeyim? Kıbleye mi dönüp dua edin? Kıbleye dönerse peygamberimize neresi gelecek? Sırtı gelecek. Bu İmam Malik'in çok meşhur İmam Kastalani bunu Mevahibülle Dünyesinde zikrediyor. Zürkani de olabilir Şerhül Mevahib de. ama birçok eserde ben bu ribaati gördüm. İmam Malik hatta o biraz hızlı konuşuyordu sesli. Halife ya Emirül Mümin'in Ravza'da sesli konuşuyor. İmam Malik bir kızdı. لَا تَرْفَا وَسْفَاتَكُمْ فَفْقَ صَوْتٍ نَبِي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesinin üstüne seslerinizi çıkartmayın. Sessiz söylüyor. Bağırarak söylemiyor. Sessiz. Çabuk uyarın halifeyi. Sussun. Onun hayattaki hürmeti neyse, kabirdeki hürmeti aynıdır. Hürmeti hiç değişmedi. Onun yanında sesli konuşulmaz. sustunu mu halifeyi dedi. Ha o zaman. Hemen gittiler dediler. İmam Malik böyle söylüyor. Aman dedi estağfurullah. Halife sustu. Ben dedi anlamadım dedi. Ondan sonra gel dedi efendim. Ben de dedim, nasıl dua edeyim? O öyle dedi, bu böyle Göy Goya i̇mam Azam'dan rivayet. İmam-ı Azam demiş ki, dua derken sırtınızı çevirin, kıbleye yüzünüzü çevirin. Halbuki alimler sonra bunu incelediler, bu İmam-ı Azam'ın görüşü değil, iftiradır. İmam-ı Azam'ın esas görüşü, Dürr-ü Kasidesi kimin? Ya seyyides saadati ciltüke kâsıda. Ey Efendilerin Efendisi, seni sana kasıtlı niyet üzere geldim. Ercu ridâke ve bir bihimâke senin rızanı istiyorum, senin sığınma koruna girmek istiyorum diyor. Kıbleye dönüp de denir mi bu? Hıtap ediyor. Ey efendilerin efendisi diyor. İmam-ı Azam görüşü bu değil. Duyarsanız iftiradır i̇mam Yüzünü döneceksin. i̇mam Malik dedi, Velime verecek, sen niye yüzünü Resulullah'tan çeviriyorsun dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve vesiletüke ve vesiletü Adem aleyhisselam ilallahiyen ve kıyame. Senin de Allah'a aracın odur. Baban Adem'in de kıyamet gününde de dünyada da cennetten indiğinde de cennette de vesilesi odur. Senin de baban Adem'in de vesilesi o iken aracınız o iken niye yüzünü dönüyorsun? efendim? Ondan çeviriyorsun da arkanı veriyorsun. Olmaz. Yüzünü ona döneceksin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem onun için. Şimdi bu hadis-i şerif Demir okuduğumuz Adem Aşem Hadis-i Şerifi. Hakim rivat ediyor. Beyhek'i rivat ediyor. Büyük muhaddis. Taberani rivat ediyor. Hafız Suyuti. Büyük muhaddis. El-Hasaisu Nebeviye. Efendimizin özelliklerini yazdığı kitapta. Tahriş ve tahsi ediyor. Tahriş hadisi zikrediyor. Tahsi de sahih olduğunu beyan ediyor. Ondan sonra. Beyhek'i Delail'ün nübüvvede. Delail'ün ve nübüvve, peygamberlik alametleri ve delilleri demek. Delail'ün ve kitabı için. İmam Beyhek'i meşhur muhaddis ne diyor? Ben bu eserimde efendim aslı olmayan hiçbir rivayete yer vermedim. Bu kitabı okumaya devam edin. Onun tamamı hidayet ve nurdur diyor. İmam Beyhaki kendi delailünü yani vaktim olsa bir ders yapmak lazım 7 cilt. Velakin sırf efendimizin peygamber olduğunu mucizelerin delilleri. O sırtlanından, ceylanından o bütün hayvanların dile gelmesi meseleleri var ya, hepsinin kaynağında delailünü böyle. Küllüsü nurdur diyor. Ve hadisçi muhaddis yani. Bir tane uydurma rivayet yoktur ben kitabımda. E bu hadisi o da almış. Anladın mı? Kastalani El-Mevaibü'lle dünniyede almış. Bukhari şari. Zürkani Şerhül ül Mevaib, Mevaibşer'inde almış. Ondan sonra İmam Sübki, Gaz-ül Kuzat, Şafii mezhebinde. Müştehid ayarında, kadıların kadısı. Şeyi mahveden, İbni Teymiye'yi rezil eden. Aleyhine fetvalar çıkaran, onu çağırıp mahkeme eden. Çünkü hükümet yetkilisi, kadıların kadısı İmam Sübkiydi. O Resulullah'a ziyaret edilmez, kabrine gidilmez dediği zaman ona ne cevapları? Sırf bir kitap yazdı. Şifa usikam. Fî ziyareti hayril enâm. Kainatın efendisini ziyaret hususunda kalbi hasta olanlara şifa olsun diye kitabın adını koydu. Allah kalp hastalığından muhafaza eledir. Şifa usikam. O çok önemli bir eser. Taberani, el Cemül evsat. O bizdeki 12 cilt baskısı var, Riyad baskısı mesela. O eserinde. Şeyhul İslam Bülkini, İmam Bülkini efendim. El-Fetava, fetvalarını derlediği eserinde. İbnül Cevzi, Cevzi'ye değil, Cevzi, o daha eski Hanbeli'nin en büyükleri El-Vefa isimli ki, kitabın başında irade etmiş. E sen şimdi bu kadar alim, Muhammed olmasa seni halk etmezdim. sallallahu aleyhi ve sellem hadisini sahih olduğunu Beyan etmişken o olmasa olmazdık lafı şirke gider. Nasıl dersin Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem? Yani maalesef, maalesef, maalesef. Bunlar tabi bu hadisçilikle uğraşırken sıkıntıya giriyorlar. hadis Yahu hadisler zaten belli. Kaynaklar belli. Bundan sonra bu kaynaklarda olan şeylere kafanızı karıştırmayın. Muhaddisler bunları incelemişler. Beyan etmişler efendim derecelerini, mertebelerini zikretmişler. Bazen efendim mana lafız burada yok ama bu lafızı bulamazsınız ama manası sahiptir. İşte manası şu hadislerdedir bunun da olduğu gibi demişler. Kalbül müminin beytullah, müminin kalbi Allah'ın evidir. Risale-i Kusyedi bu hadis var. E, kaynak yok. Kalbül müminin arşullah, Allah'ın arşıdır. Kalbül müminin hazaiinullah, müminin kalbi Allah'ın hazinedir. Hiç hadis kaynağında yok. Efendi Hazretleri buyurdu ki bana hadis diyorsa İsmet Baba hadis yaz. Ama, e tabi şimdi Efendi öyle buyurur, ben de bunu yaparım başımın üstüne. Velakin bir ilimle uğraşan biri olarak da görürsem bir şey, bulursam da bir şey memnun olurum. Sonra buldum ki İmam Zebidi, büyük muhaddis, Murtaza Zebidi Tacül Arus sahibi, büyük lügat sahibi İhyaül-Ümiddin'i şerh eden on cilt hem Hanefi'dir hem Nakşi'dir İhyaül-Ümiddin Şafi'dir İmam Gazali onu şerh eden Hanefi'dir. O mübarek de diyor ki bunun lafız böyle geliyor. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Tasavvuf ehli bunu yapmışlar ama bunun hadiste yeri var, manası sahiptir diyor. hangi hadis? Ebu Aynaebu Aynabe'l Havlani radıyallahu anhu. Mücemmu'l Ebsa'ta ve hatta Kebir'de, Taberani'de geçiyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innelillahi evaniye fi arzı olacak. Allah Teala'nın yeryüzünde, dünyasında kapları var. Kap kap. Kap ne için? İçine bir şey koymak Koyma, için kaplar var. Allah'ın dünyada neler varmış? Kaplar var. Ela veel kulûb. o kaplarda nelerlerdir? Mümin kullarının kalpleridir diyor. Ve hep bu aile Allah o kaplar içinde en sevdiği kalpler elyenhuwa <gülüyor> arakhuwa en yumuşak en merhametli olan kalplerdir diyor. E şimdi bu hadis-i de bu deminki mana çıkmıyor mu? Müminin kalbi Allah'ın hazinesi Allah'ın beytidir. E ne oldu şimdi? Allah'ın kabı var diyor. Yeryüzünde Allah'ın kapı var. Kap ne demek? Tecellisini alan kap. Sırrı. E şimdi sen bunu hadisten de kaynak aradığın zaman buluyorsun. Ama onu inkar, bunu inkar. Bu kadar alimlerin şeylerini inkar. Allah muhafaza bu inkarcılığın sonu iyi yere gitmiyor. Ama bu hocalarda bu maraz var. Bu hadisçiyim diyenlerde de daha çok sıkıntı çıkıyor. Geçen Ebubekir Bekir Şifil mesela kastede yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla ilgili rivayetler doğduğu gece görülen rivayetler ya eli sünnet adam ben bir şey demiyorum ehli sünnet adam ve girmiş o kritiklere Abdülfettah bu gütle dediği bu zayıftır bu mevzudur şu vardır bu yoktur falan falan falan. hani o mevlüt gecesi anlatıyoruz ya Meryem validemiz geldik ebeler hazır oldu vesaire vesaire şurada burada. girmiş bunları ya sen bunu gazetede yazıyorsun bu millet bu rivayetlerin ne olduğunu bilmez Ondan sonra aşağıda da bozuyorsun. Aşağıda da diyor ki Suyuti'yi de dedi ki bu bunlar var. Ki İmam Suyuti'yi kaç tane risale yazmış bu konularda. Bütün hadis hafızları kabul ediyor. Abdülfettab-ı Gütte Allah rahmet etsin. kabr Nur olsun. Büyük bir muhaddisti. Muhammed Avvami hocanın da hocası. Efendi Hazretleri ziyarete geldiğinde ben görmüştüm. Mübarek bir zat. Ben bir şey demiyorum. Hadisçidir. Hadis kritiği yapabilir. Tahlili yapabilir. Ama bu halk bundan ne anlar? Var mı yok mu arkadaş? Yani... Ee, İmam Suyut'i var dedikten sonra sen şimdi Abdülfeddab-ı Gütle'nin kendi hadis ilmindeki istilahlarını veya hadis talebesine hadis in ilminin incelikleriyle ilgili işte sahih midir, hasen midir, ligayri midir, garip midir, münker midir vesaire vesaire kimsenin şu anda sizin anlayamayacağınız benim de belki de çok bir şey bilmediğim bu konuları gazetede yazıyorsun ya memleket sel olmuş gidiyor ehl sünnet kesilmiş gidiyor bütün mezhepler reddediliyor. Ayet hadisler inkar ediliyor. İslamoğlu buradan kalkmış. Ahmentü'nün bir esasını almış kaderi gidiyor. Karaman oradan sahabeyi sevmem diyor. Muavi Hazretleri'ne neler ediyor. Bu kadar fıkıhçı çıkmış. Hayır kadın camiye girer bilmem ne diyor. Ali Rıza Demircan çıkmış. Efendim ayeti inkar ediyor oradan. Sahabeyi zina ile itham ediyor. Yani öbürü Mehdi yok diyor. Öbürü İsa-Siyam inmeyecek diyor. Ehli sünnetin bu kadar mütevatir konuları ortadan gidiyor. Sen çıkmışsın. Amine valdemiz Doğum gecesinde görmüş mü görmemiş mi Zayıf mı garip mi Ya arkadaş ya Bu şeye döndü ya Neydi o İstanbul Fatih Sultan dayandı ya Bizans'ın surlarına Papazlar ne yapıyormuş içeride Melekler erkek midir dişi midir Tartışması yapıyorlanmış Ayasofya'da Fatih Sur'dan da topları dikmiş mübarek Man kafaların başına Erkek de midir, dişi midir? Bak işte kitabına İncili bozmasaydın okurdun orada işte İncilde yazıyordu, ne bozdun İncili? Allah'ın papazı. <gülüyor> Celle Celal Kurban oldu mu? Hepsi de Allah'ın papazı, Allah'ın kulu. Ben bir şey demiyorum. Allah saptırırım diyor. Allah'ın bir ismi de El Mudil saptırıcı diyor ben. Neden? Hak edeni saptırır Allah. Ne kaşınıyorsun? Doğru yolu gösterdim sana. Ne kaşınıyorsun? E şimdi bunların da işi bu ya. Gazetedeki yazının mahiyetine bak ya. Ve keza alike ummatun nebi yine yara yine diyor Buhari'de. Peygamberlerin anneleri o peygamberleri doğururken hepsi böyle alametler görürlerdi diyor Muhammed Mustafa sallallahu anh. Zaten şey sahihte Buhari'de geçiyor. Bir nur çıktı diyor annesi. Ben babam İbrahim'in duasıyım diyor. Annemin rüyasıyım diyor. Bu Buhari'de zaten ona bir şey diyemez. Buhari'yi falan kabul eder. Canım Ehl-i Sünnet adam ben bir şey demiyorum. Ehl-i Sünnet adam ama böyle olmaz ya. Bu hadisler, Beyhaki'nin Delâil'ün nübüvvesinde var mı? O annesinin o gece gördükleri, doğum meselesine. Hepsi Beyhaki'de var. Ebu Nüaym İsmâni'nin hilyet Evliya sahibi ama o kitabında değil. Bir de Delâil'ün nübüvvesi var, peygamberliğin delilleri. Ebu Nüaym İsmâni, büyük muhaddis. Onda da var mı var? E Beyhaki diyor ki, zaten benim kitabımda uyduruk rivayete yer vermedim. Ben diyor, bu kitabına devam edin, okuyun. Hepsi hidayet ve nurdur diyor. Koca Beyhakî'nin dediği noktada, Abdülfettah'ın lafı mı olur şimdi Beyakî'nin yanında arkadaş ya? Ebu Naim İspanî'nin yanında lafı mı olur arkadaş ya? Suyutî'nin yanında lafı mı olur ya? Hatimetül Hufaz vel Muhaddîsin ya? Hafız ve Muhaddîslerin son halkasıdır Suyutî ya? Müceddit ya? 10. asrın müceddidi de 910'da vefat etti. Yani sen bu adamların kabul et... Altta da Suyutî'ni kabul ettiğini söylüyorsun. E kabul ettiyse üstte milletin kafasını niye karıştırıyorsun Efendimiz'in annesi onu mu görmüş bunu mu görmemiş kardeşim ya. Yani bizim çok daha önemli itikadi konularla uğraşmamız lazımken öyle mi? Helal haram konuları karıştı, itikat konuları karışıyor, bu kadar sapı koca çıkmış bunlara reddiye ve cevap vermek lazımken. Yakışıyor mu yani şimdi sen benden uğraşıyorsun veyahut da? Erbahin İdrisiye 40 isim. Hadis midir, sahih midir? Senedinde kopukluk var diyor. Ya ne senedinde kopukluk var? Senin de aklında kopukluk var bu bak adam. İmam Suyuti bunu naklediyor. İbn Abidin'den daha mı biliyorsun ya? İbn Abidin'in sebetinde kaynağıyla cilt bir cilt zaten. İbn Abidin'de de Suyuti'den hadis naklediyor ki İdrisel Sema indirildi bu isimler. Sihir yaptılar ona. Ümmeti büyüden duramaz hale geldi. Allah müracaat etti. Bu ismi şerifler indirildi ve o isimlerle göklere kaldırıldı. E bunun hakkında hadis var. Rivayetin şurası şöyle mi burası, Hasan-ı Basri'ye istat edilmesinde Arada senettem kim var, kim yok? Allah Allah! Ya bu kadar ulema-i kabul etmiş, Şihabettin Sühre verdiği Sühre verdiği tarikatını Kur'an adam, koca Sühre verdiği bunları Arapçaya çevirmiş Beyan etmiş hastalarının havasını Bütün Süleymaniye dolu bunların kayıtlarıyla yazmalar, çizmeler ya! Şimdi biz millete, adam Allah'ın adını zikredecek Sen adama Allah'ın adını zikreden, Rabbine dua eden adama Efendim şu ravi sikadır, bu ravi bilmem zayıftır. Şu adam var mıdır, bu adam yok mudur? Bunu ne karıştırıyorsun? O zaman Bukhari'nin ravilerine de başlarsın. Bir adamın sahih dediğine öbürü zayıf der. Bu işin altından çıkamazsın. Bizim kitaplarımız meydandadır. Tefsirler belli, hadisler belli, fıkıhlar belli. Akayet kitapları belli, tasavvuf kitapları belli. Biz Mahmud Efendi Hazretleri'nin müntesibiyiz. İftihar ediyoruz. Zirve her noktada zirve bir insan. Yani İsmet Baba hadis dediyse hadis de demiş bana ya, bana bunu emretmiş ya, mektubat da varsa daha tartışma demiş ya. E sen bunun kayna yani ya, İmam-ı Rabbani bilememiş, Büyükşehir Efendi İsmet Karı'yı bulamamış. Artık gidiyoruz gidiyoruz, nerelere kadar gidiyoruz. İşte Talih da bunun yanındaydı, bu ekoldeydi. Bak şimdi o hepten zıvanadan çıktı, şirk başladı şimdi. Peygamberimizin hürmetine yaratıldık lafına şirk başladı. E şimdi gitti ve habiliye bu iş, onun hakkında söylüyorum. Ebu Bekir Hoca hakkında bak va falan diyemem. Ehli sünnet adam. Ama ben kendisine tavsiye ediyorum buradan. Böyle işleri karıştırmaya, efendim senet sepet araştırmaya, evliyanın, ulemaanın kabul ettiği ittifaklı meseleleri şimdi sen tartışmaya, açmaya devam edersen bu milletin dini imanı elden giderken, efendim namusu şerefi haysiyeti elden giderken bu İslam ümmeti ehli sünnet ve cemaat 2 milyara yakın ümmet perişan olmuşken sen böyle fuzuli işlerle meşgul olursan Allah'ın ismini zikredene zikretme derecesine etmiş efendimizin annesinin gördüklerine inanmış Mevlüt'te Süleyman Çelebi yazmış 400 senedir bu Osmanlı bununla amel etmiş bütün mevlütlerde bunlar zikrediliyor. Bütün mevlütlerde efendimizin annesinin gördükleri. Böyle bir ittifaklı konuda görmüş mü görmemiş mi şunu mu görmemiş? Cık. İşimiz mi bitti hoca efendi? Hoca efendi kardeşim, işimiz mi bitti? Bu millete ahireti anlatalım, el üstüne itikadı anlatalım, farz olan ilmihali anlatalım, millet cehenneme gidiyor, sel gibi. Kimse bir şey bilmiyor. Adam kader alın yazısı yok diyor, millette yok diyor, rahamentüsü gitti milletin ya. Bir reddiye yap ya. Bir reddiye yap. Bizim burada anamız ağlıyor, canımız çıktı. Din arası diyalogla uğraş, onunla uğraş, yayla uğraş, canımız malımız tehlikede, hapislere girdik çıktık kaç kere kardeşim. Senin derdin ne mübarek Müslüman. Allah için, eli sünnet için bir şey yap. Rica ediyorum ben bu ehli sünnet hocalardan. Ben ne yapayım bunlara ya? Hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum. Hiçbir terbiyeslik, terbiyeslik yapmadım. Maddi manevi destek oldum senelerdir bunlara ben ya. Yakışır mı bu hareketler ya? İşte onun için helak oluruz. Onun için helak oluruz. Ehli sünnete kim hizmet ediyorsa, ben yaşı benden küçük de olsa elini ayağını öperim. Kim olursa olsun. Kıskanmak diye bir şey de bilmem. Niye kıskanayım ya? Ama bu buyurun saha burada. Alan burada. Birbirinin ayağına çelme takmakla hizipleşmek, taassuplaşmak. O tarikat, bu tarikat senin şeyhim, benim şeyhim. Bırakın bu işleri arkadaşlar. Ehli sünnet üst kimliğinde birleşelim. Tarikat özel iştir. Meşrep meselesidir. Davet bile yasaktır. Tarikatçılık yapmayalım. Tarikat ehli olalım. Darikat ehli olalım. Çılık mılık iyi bir şey değil. Taassup iyi bir şey değil. Benim şeyhim müceddit diyorum. Kabul edeceksin. Sen diyorsun benim şeyhim kavs. Ben bir şey diyor muyum? Kabul ediyorum gidip ziyaret ediyorum. E şimdi böyle şeyhler arasında ayrım yaparak sana göre senin şeyhin eftaldir. Bana göre benim şeyhim eftaldir. Hanefi'ye göre Hanefi imam-ı Azam haklıdır. Şafii'ye göre imam Şafii haklıdır. Var mı bir sorun? Yok. Yok bir sorun kardeşim. Dört mezhep birbirinin arkasında imam oluyor. Kılıyoruz. Şeyhleri ziyaret ediyoruz Bütün şeyhlere itikat ediyoruz Mehmet etmiyor muyum diğer şeyhleri de ehl sünnet olan şeyhlerden anlatmıyor muyuz biz burada? Biz tarikat tasımı yapmıyoruz Tarikat kendi özel meselemiz Dersimiz özel, hat-i şerifimiz özel, o ayrı bir şey Biz burada eli sünnet üst kimliğiyle konuşuyoruz Derdimiz şeriat, şu anda hizmet etmemiz gereken konu şeriat Şeratsız tarikat olmaz Adam eh, Ahmet üsü bozulmuş, nasıl ben şimdi tarikata anlatacağım adamı? Adam namaz kılmıyor. Nasıl tarikata anlatacağım adama? Öyle mi? Tarikattan evvel ne derlerdi eski meşayıkımız? Derlerdi ki kaza namazın var mı? İmam Rabbani bütün mektubatta itikadı tahsih diyor. İtikadı tahsih etmeden tarikatı tavsiye etmiyor. Evvela itikadı tahsih diyor. Ondan sonra ilmi halle amel diyor. Fıkıh meselesi. Ondan sonra Allah nasip ederse diyor, manevi tayarana uçuşa geçersin diyor. İki kanadı takmadan uçamazsın. Birinci kanat itikat, ikinci kanat ameldir diyor. Bütün mektubat bunu söylüyor. Adam kadere inanmadan hangi tarikattan bahsediyorsun? Cahil, cüvelayı, topla, mürit yap. Hepsini. Adam amen tüyü bilmiyor. Ne yapacağız şimdi? E, zikir zikir veriyorsun adama ama ehil değil. Namazı doğru kullanmıyor. Kıraatı bozuk. Abdesi bilmiyor, gusülü eksik. Yani bu nasıl yapacağız ya? Bizim şeyhimiz İmam Rabbani değil mi? Mektubat söylemiyor mu Evvela itikadı tasih, ehli sünnet alimlerinin görüşlerine göre düzeltecen diyor. E sen ne biliyorsun ahmetüden, itikattan iki soru sorsam bir şey bilmiyorsun. Melekler erkek mi dişi mi desek daha cevap veremeyecek halk var karşımızda yani. E sen şimdi ne tarikat tasubundan benim şeyhim şöyle senin şeyhim böyle. Bırak bu işleri. Biz evvela millete iman anlatacağız. Öyle mi demişim? Evet. Efendi Hazreti bize neyi emreder? Bize bunu emreder. Hiç bize dedi mi ki gidin de beni, beni anlatın? Hiç böyle bir şey dedi mi? Allah Peygamberi anlatın diyor ya. Adamlar merak eder. Sizin hocanız, şeyhiniz kim? Var mı? Yaşıyor mu? Var mı? Ahmet Efendimiz? Abi görebilir miyiz? Bu zaten kendiliğinden asıl olur. Anlatabiliyor muyum? Biz dine davet için vazifeliyiz. Şahıslara davetle vazifeli değiliz. Büyüklerimiz bize bunu emretmediler. E şimdi İlmihal, farzlar yok. Tarikata girmeden kaza namazlarını öde de gel derler. Ondan sonra borcun varsa kulaklarını öde de gel derler. Zekat borcunu öde de gel derler. Öyle bir şey yok. Ali Aydın Efendi Hazretleri, en büyük zengin müridi var idi. Ki, ne diyorlar ona şimdi, gemileri olanlara. Armatör. İsmini söylemeyeyim. Dedi ki çağırdı. Hem de... En büyük zengin o zaman Türkiye'nin. Bizim tarikatta öyle legal, legal yok. Dedi ki zekatlarını tam ödüyor musun dedi. İşte ödüyorum efendim. Defterini getir göreceğim dedi. Hadi bakalım. Muhasebe mi burası? Maliye müfettişi Mali efendim. Efendi. Madem benim müridimsin ben sana feyiz vermeye uğraşıyorum. Öyle iş yok dedi. Önce şeriat dedi. Getirdi bir de baktı. Devlete verdiği vergileri zekata yazmış. Evladım dedi, zekatın yeri başka, verginin yeri başka. Bu zekat olmaz dedi. Çünkü devlet vergiyle yol yapar, çeşme yapar, onu yapar, bunu yapar. E zekat fakirin eline verecek, fakirin yiyeceğidir. Zekat fakire verilir, yola verilmez dedi. Vergi ayrı verilirsin. O zaman, bak evladım dedi, kaç senelik ihvansın. Bunların hepsini ihraç edip, yeniden fakirlere bu kadar senenin parasını bugünün değerine vermeden bir daha yanıma gelme dedi. Ve o da veremedi. Çok büyük para tuttu. Çünkü çok büyük zenginler çok büyük tutar. Kaç senenin vergileri. Veremedi. O İsmet Baba tekkesi kapısına gelip ağlardı, ağlardı, ağlardı. Ve paradan da geçemezdi. Ali Efendi'ne geçemezdi ama mübarek bir kere de yanına bir daha kabul etmedi. Niye? Önce şeriat dedi. İslam'ın şartı beş diyorsun sen. Onu yapmadan ne tarikatına geliyorsun buraya? Onun için Bizim şeyhlerimiz böyle insanlar. Böyle yağcılık, yalakalık, zengin diye itibar bilmez. Allah'ın hükmünü anlatacaksın adama ya. Hüseyin Fettah vardı. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. O efendi babanın çok yakınıydı. Onun da yanında kimyagerdi. O armatörün kimyageriydi. Rahmetli oldu. Çok büyük veliydi. O anlattı bana yani. Efendi baba ona son zamanda demiş. Evladım sen şimdi git bir dağda, bir mağaraya çekil. Ya. Ya. Bir zaman bekle. Mahmudum, benden sonra Mahmud'um çıkacak. Şeriatı anlatacak. O zaman gelirsin evladım. demiş. Ben dedi kaç sene sağda su gittim dedi. Köyün dağında durdum. Efendi Hazretleri parlattı ortalığı. Geldim dedi efendiye. Benden sonra Mahmud'um parlatacak. Ya şimdi biz müceddit diyoruz. Boşuna demiyoruz ki bunu. Ya buna yani kocunmanın ne lüzumu var? Senin şeyhin kutup olur. Benim şeyhin müceddit olur. Allah hepsine yüksek dereceler ihsan eylese. Yani tarikat taassu bu. Şuculuk buculuk, yüzünden kıskançlık ve bundan dolayı da maalesef cemaatçilik, hizipçilik bu hale getirdi. Ümmet batıyor, gemi batıyor, İslam ümmeti yanıyor, cayır cayır. Biz kendi kendimizle uğraşıyoruz. eli sünnet kendi birbirinin ayağına kurşun sıkıyor, kafasına bile sıkmaya başladı. Maalesef birliğimiz bozuldu, ihtilaflar çıktı, Allah Teala da gücümüzü aldı. Bakın eski gücümüz kalmıyor. Her gün gücümüz zayıflıyor. Yeniden tevbe edelim. Yeniden dönelim Allah'ımıza. Ehli sünnet itikadımıza dönelim arkadaş ya. Ben bunu rica ediyorum bütün hocaefendilerden. Senliği benliği bırakalım. Ben çöpçünüz olayım, hizmetçiniz olayım. Ben onları topladım burada. Şuradaki odada topladım. Sifil Hoca, Tali vardı o zaman. O bizim gruptaydı. Hüseyin Avni Hoca, Mehmet Ali Hoca, Ali Eren Hoca. Hepsini topladım. Ben yalvardım, bir ehl net Sünnet birliği kuralım. Hoca Hocaefendiler, yaşlı hocaefendiler gelemezse, Emin Saraçtır, Enver Baytan vesaire, onlardan da imza alırız. Kadere inanmak şart mıdır, değil midir? Dinler arası diyorlar, var mıdır, yok mudur? Bir birlik kuralım, Allah için. Ben dedim heyette olmayayım, ben dedim sizin kadar ilmim yok dedim. Ben borozancı başıyım dedim. Siz kaidelerinizi koyun bir bildiri yayınlarsınız. Ayda bir bir toplantı yapılır. Sunum yapılır. Ben de ilancıyım hani duyuru yapayım. Ben duyurucuyum. Ben de çene var dedim. Maalesef. Yani diğer hoca efendiler için demiyorum ama bazıları ben doçent olacağım. Öbürü ben profesör olacağım. Diyaloğa çatarsam doçentliğim yanar. Öbürü şuna çatarsam profesör olamam şeklinde bazı mazeretlerle bazı şekilde yolmadı. 25 sene evvel yine bu birliği kurmaya kalktık. Efendi Hazretleri gelirim ben dedi. Sabah kahvaltıda buluşalım. Esat Çoşan Efendi vardı Allah rahmet eylesin. Halil Göneç Hoca varsa, Bazı Hoca Efendi'ler. İkinci bir... Dediler ki biz bir kere kahvaltıda toplasak, bunlar niye toplaşıyor ya diye başımıza takıbat açarız. Gelmediler. Esat Efendi geldi rahmetli birkaç kere benim evime de geldi geldi konuştuk. İşçiler yaptık. Diğer Hoca Efendi gelmedi. Ben ne yapayım? geliyorlar bana şimdi ya niye birleşmiyorsunuz ya neyi birleşeceğiz arkadaş ayaklarına gidiyoruz kendimiz çağırıyoruz bir birlik kuralım diyoruz altına imza atın diyoruz o diyor benim ismim olmasın o diyor benim ismim olmasın o diyor ben müstahar isim kullanayım kitabı ben yazayım sen imza at diyorlar bana ya arkadaş olmaz ki batıl ehlini reddiye yapacağız batıl ehlini teşhir edeceğiz fasığın fıskını ilan edin insanlar aldanmasın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz buna vazifeliyiz kim ne derse desin. Darılan yatağını ayrı sersin. Beni sevmeyen sevmesin. Biz ehli sünneti müdava edeceğiz. Ama yazılara bak. Yazılardaki konulara bak. Konular Cübbel Hoca'nın yazdığı erbain İdrisiye kitabının durumu. Mevzuya bak. erbain İdrisiye bütün evliya Allah'ın tavsiye ettiği ruh dahil hepsini bulunan Allah'ın ismi şerifleri. Şirk yok bir şey yok. Ne var yani? Ben mi sapıttım da beni ikaz ediyorsun yani? Hani hadisler sahip miymiş de sahip miymiş de bak. Ya millet dinden çıkıyor senin derdine bak ya. Yazıktır Hoca efendiler, yazıktır, günahtır. Bak Ali Eren Hoca efendi. Süleyman Efendi cemaatine bağlıdır. Ama adam hiç kıskançlık yapmaz. Ehl-i Sünnet üzere, dost doğru hizmet eder. Ben beni meth etsin demiyorum ki, beni de meth etmez, etmesin de. Hakkı yazsın, senelerdir başladığım zaman dergide yazdırıyor muyum onu? Yazdırıyorum, İlla bizim cemaat olması şart mı? Adam araştırmacı. Araştırıyor, sapıkları sapıklığını buluyor. Şimdi Hamidullah meselesi. E şimdi ben Hamidullah ben hiç bilmiyordum. Bu kadar bozuk olduğunu da hiç bilmiyordum. Meğer İsmailiye'denmiş. Şianın İsmailiye fırkasından. Bunu da yeni öğrendim. Şu an ne bozuklukları çıktı. E şimdi Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabı niçin okunmamalı? Ali Eren hocanın yazısı sayfa 30'da. Niçin okunmamalı? E, Ahmet Şimşirgil var. Şimşir kim mi o? tam doğru bir özür dilerim kendisi. El net bir adam. Bu geçen ona rastladım bir kanalda. Baktım bu Hamidullah bir etkiye yapıyor. Helal olsun ne adamlar varmış dedim ya. Ne maşallah. E bırak şu ilahiyatçı geçinenleri ya. Sen bu tarihçiler daha iyi biliyor ya. Kadir rol olsun. Yaverim Muhammed'in bu bunlar daha doğru, dürüst konuşuyor ya. Tarihçiler daha araştırmacılar. Yani adam anlatıyor. Gece Mehmet Akif'in yanlışlarını mesela anlatıyormuş. E doğru. E doğru. Ben size daha seneler demedim mi? reformisttir Abduh Afgani'nin adamıdır. Efendim, Ahmet Davudoğlu Hoca Efendi, rahmetullahi aleyh merhum, e, kitabında din tahripçilerinde yazıyor. Mehmet Akif'in ne, ne işleri var sakat? E, ne yapıyor Sultan Abdülhamid'e sövüyor. Öyle sövüyor ki, Sultan Abdülhamid'in bütün sülalesine ana avrat sövüyor. Kafir diyor, şu diyor, bu diyor. Senin e, bütün ümmetin padişahına, Halife-i Zemine, Ali Aydar Efendi bile velidir diye tasdik ettiği zata, Sultan II. Abdülhamid Han Hazretlerine kafir demek, zındık demek ne hakkına ya? Ondan sonra da özür de edilememiş. Yani insan iki mısra, tevbe ettiğine dair ben yanıldım der. O... Ya çıkarmış olabilirler ama kendi çıkartmamış. Özür dilememiş. İki mısra ile yanlış ettim Sultan Hamid biz anlamadık dememiş. Mesela, mesela, mesela. Biz insanlara tam ehli sünneti anlatmamız gerekiyor. Doğru yazarları okutmamız gerekiyor. Doğru konuşmacıları dinletmemiz gerekiyor. Biz taviz veremeyiz. Vermemeliyiz. Ben içinde yanlış olan bir kitabı tavsiye etmemeliyim. Edemem. Orada batıla gider adam. Ben onun için, efendim bak burada okuyun. Bizim bu kendi dergimizin dışında bir dergimiz yok. İrtibatımız da yok. Bizim reddiyelerimiz, savunmalarımız, müdafalarımız bu vesileyle devam ediyor, gidiyor. Biz burada reddiye yapıyoruz. Ama derdimiz üzüm yemek. Baci'yi dövmek değil. Kimseyle uğraşmak değil. Ama biz hakkı söyleyeceğiz. İnşallah rahmet. Siz de bize bu işte Allah razı olsun. Dua diyorsunuz, destek oluyorsunuz. Efendim geliyorsunuz, gelmeniz bile manevi destek olarak yeter. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Bu gece, çok başka şeylerde konuşacaktım ama ama yine Muhammed Mustafa'yı konuştuk değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem, derdimiz o. Şimdi, Oda TV diye bir şey var, o da benimle uğraşıp duruyor, ne karın ağrısı. Cübbeli romatizmayı el attı diyormuş, bilmem ne Ben bir adam tavsiye ya ben bir adamdan fayda görürüm veya kadından, geçen bir profesör bir hanım fayda etti bana yani iğnelerle, tedavi. Ben söyledim, kaç kişi iyileşiyor? Bana dua diyor. Ben komisyon almam, para almam. Kendi gitsem paramı veririm. Benim ne romatizma yel attı falan. Böyle. Efendim değişik değişik şeyler. Ondan sonra, bu internet haber var. Bu Hadi Özışık diye bir adamın. Bu adam öyle bir bana düşman. Ben hapishaneye ilk girdim. Hapiste bir küçük televizyon var revirde. Orada çıktı bunlar. Müfit Yüksel. Bu Nevzat Çiçek. Üçü TV8 o zaman çalışıyordu. Böyle değildi. Şimdi legaluk legal olmuş. Orada çıktılar bunlar. İkinci gece Mabüs'te. Bu herif bana bir sürü hakaret etti. Efendim yahu ne biçim abi? o konuştuğu zaman kapatın şu saattekarı diyorum şeyler. Şimdi de her gün benim bir haberimi yapıyor. Niye? Rating var. Terbiyesizlik yapmamasını ricah ediyorum. Madem beni dinlememek için kapatın şu saatte tekeri diyen adamsın. Benim hiçbir videomu da, tamam mı? Haber sitende yayınlama. Millete de duyurma. Reytik var diye her gün benim haberlerimi yapma. Hakkımı da helal etmiyorum. Bana söveceksin. Ondan sonra reytik var. Her gün bir şey yazıyor orada. Şeyin de baş adamı. O geçen Kur'an'ın vakti geçti ayetlerinde diye Levent'in. Onun da adamıymış. Ondan sonra yok cübbeli çark etti bilmem ne etti. Ne çark etti? Hangi işinden çarketti çık 40 senedir aynı şey konuşuyorum. Allah sabat nasip eylesin. Amin. Bu hadi öz ışık internet haber. Bu da özellikle buna dikkat edin. Bundaki çıkan haberler yanlı olur, yanlış olabilir. E çünkü kasıtlı bana e, bizzat yayında canlı yayında kaydı var. Bu şekil konuşan bir adam. Dolayısıyla kasıtlı hareket yapan insanların birbiri hakkındaki haberine, yorumuna ne koymak lazım? Soru koymak lazım, incelemek lazım. Onu da duyuruyorum. Bilmiyorum ne diller. Şimdi benim Rasul hocam, Rasul Bölükbaşı hocam her pazartesi saat 19'da, yani akşam 7'de, Lale Gül TV'de itikat derslerine başlayacak inşallah. Ya mübarek Allah ona çok sıhhat versin. onun gibi böyle bu tevhid işini anlatamaz kimse. Bu dergide de çok güzel efendi hazretlerimizi yazmış, onun ahlakı, onun örnek ahlakı, Mahmud Efendi Hazretleri'ni çok tabii benden de eski yaş itibariyle de, Hocamızın oyasında okuyun. Pazartesi saat 7'de diyor, 19'da tekrarları da vardır. He? Tekrarlarına da inşallah dinlersiniz. Belki 7'de uymayan. Onların siteden bulursunuz tekrar saatlerini falan. Arkadaşlar dergilere de koysunlar. Hocamada Allah çok hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet versin de birçok dersler kayda geçsin. Amin. Amin. Ondan sonra Ahmet Yesevi'den de bu hizmetler yola çıktı inşallah. Allah yavrularımıza sabilere ulaştırsın. Amin. Bugün efendim iki pilotumuz daha şehit oldu. Sabahtan çok üzüldük. Baştan bir haber geldi dediler ki, efendim kurtuldular, atladılar. Sonra haber geldi biri kayıp, biri kurtuldu. Sonra ikisi de şehit oldu. Tabii bu şeylerin vakti mi geçmiş, saati mi geçmiş, bilmiyorum bu uçakların. Geçen hafta dört tane, bu hafta iki tane. E kimi diyor vakti geçmiş, kimi diyor şu, kimi diyor bu. Ben ee, dedikodulara ma mahal verecek konuşmalardan sakınırım. Ama Şimdi hocalar bizi geri bıraktı, geri bıraktı, geri bıraktı. Ve ittuhlu kuvveti kafirlere karşı elinizden gelen gücü hazırlayın. Hocalar size bu ayeti okudu mu? O zaman ikide bir kontrol edin motorlarınızı, yağlarınızı, bakımlarınızı. Vakti geçenleri değiştirin. Bu ayet bunu söylüyor. Hocalarse geri bırakmadı. Kur'an sizi geri bırakmadı arkadaş. Ya evledina menhu khudhu hidrakum. inananlar tedbirinizi alın. Allah size tedbirli olmanızı emretti. وَلَا تُلْكُوا اُبِيَيْدِكُمْ اِلَا Her dakika uçak düşüp pilot ölür mü? Hem de en vasıflı iki pilotumuzmuş bu iki kardeşimiz. En vasıflılardanmış. Devamlı böyle insanlar gidiyor. Bunlar kolay yetişmiyor. Bunlar vatanımızın ihtiyacı. Bunlar milli servetimiz. Bunlar bizim vatanımızı, dinimizi, namusumuzu koruyacak gücümüz. Bu insanların efendim, tamam, ecelleridir. Şehitlik herkese nasip olmaz. Büyük mertebedir. Kabul ediyorum. Ama Allah da bize tedbir alın diye emrediyor kardeşim. Hocalar sizi geri bırakmadı. Bak hocalar size ilerici olmanızı emrediyor. Ayetler size bakımınızı iyi yapmanızı tedbirinizi iyi yapmanızı bu cihazlarda en ufak bir arıza ihtimali varsa yenilenmesini değişmesini bütün millet bu vergileri ordumuz askerimiz güçlü kuvvetli olsun diye veriyoruz. Bundan dolayıdır ki Allah rızası için yetkililere rica ediyoruz. İçimiz cayır cayır yanıyor. Devamlı. Tabi iş kazaları ayrı. Bugün yine beş tane şehit var. Biri göle düştü, biri duvar üstüne düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duvarın yanından geçerken duvara x'e hızlı geçerdi. Yani sünnet-i seniye tedbir tedbir tedbir üzerine kaimdir. Yani bu nedir? Her gün beş tane altı tane işte. i̇şte orada, burada yani İslam'a göre iş yapmıyoruz. İşimizi sağlam yapmıyoruz. Sunallâhillezi etkane kulle şey diyor Kur'an. Allah'ın sanatı ki o Allah her yaptığını sağlam yapmıştır. Gökte bin binlerce senedir çatlak var mı? Niye senin yaptığın hemen çatlıyor kardeş? Senin asfaltın niye 2 senede bir değişiyor? Gavurun asfaltı 20 sene değişmiyor kardeşim. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır diyorum. Kur'an-ı Kerim bu alem için. Rabbim sana örnek olsun diye yaptığı işleri sağlam yapmış. He? Dağlar devrilmiyor, oralar, bu, dereler durmuyor, denizler kurumuyor, onun tuzu değişmiyor, bunun tadı değişmiyor. Yani Allah nasıl bir düzen kurmuş? E senin de tamam faniyiz, şu yüz ama 5-10 sene gitsin bari bir yaptığımız iş kardeşim, 5-10 sene gitsin ya. Onun için canımız yandı, üzülüyoruz. Şehitlerimize Rabbim'den gari gari rahmetler niyaz ederim. Amin. Amin. Mustafa Danış ve Mustafa Delikanlı isminde Allah Allah. İkisi de Mustafa. Mustafa'da seçilmiş adam demek. Nur güzlüler, baktım yani resimlerini gösteriyor haberler. Nur yüzlüler, şehitlik herkese nasip olmaz. Şehitlik herkese nasip olmaz. Allah Teala kendilerine ilk damla kanlarıyla, düşmeleriyle bütün günahlarını mağfiret eylesin. Seyyatlarını mahve eylesin. Hasenata e tebdil eylesin. Ruhlarını şad eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Analarına, babalarına, karılarına. Eşlerine, çocuklarına, Allah'ım sabrı cemil, ecri, cezil, Allah'ım yavrularına hayırlı uzun ömürlerle. Ya Rabbi el-i sünnete, vatana, millete hizmet nasip eylesin. Amin. Amin. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, Ve eşhedü enne muhammed abduhu ve rasuluh, la ilahe illallah, muhammedur rasulullah, Fi kulli <Sessizlik> lemhetin ve nefesin adede mâ vesahû Allah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, Amin. kabullen nur eyle, Amin. mahşere kadar, yiyip bitiremeyecekleri kadar bu zikirlerin sevabından onlara nurlar ihsan edin. Amin. Amin. Sübhane Rabbin Ali'nin Elhamdülillahi Rabbin Alemin. Salatu Vesselam. Alâ Seyyidil Murselin Muhammedin ve Alâ ve Sahibi Ecma'în. Allahümme nâ selüke el minen nâr, Allahümme nâ selüke rıdâke vel-Cenneh, neûzibike minsekaddike vel-Nâr. Allah bin nasel ve min amel. Min el cennet ve manqar beyleyamın kabili muamel. Naozibikem bin el nari ve manqar beyleyamın kabili muamel. Allah bin nasel ve el cihir masalekem Nebi ve Muhammed. Salla Allahu taala alaş. Naozibikem bin şerif esnadakem Nebi ve Muhammed. Salla Allahu taala alaş. Fante müstanu alek al balag. Vla power vla kuvveti Allah bilal al alil al <gülüyor> Allah إنا <'ım, "Nasal -gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okumuş olan الخير كل عاجله adet kelime-i ve 5 adet Kur'an-ı Kerim Khatb-i Şerif'ini Fazl-ı sahiplerinden kabul eyleyip haslanı cümlesibat evvelen middat khadir-i kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala, aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu Şerif'ine thâniyen bir cümle Peygamberân-ı ve Resul, ül Fikâm-ı Halîm sallâvât-i mennân hadarât-in ervâh-i tayyibelerine Âli-ezbâci-dâirât, ümmât-il-mûminîn, hulefâ-i râşidîn, ashâb-i güzîn, ensâr-i muhâcirîn, tâbiîn, tâbiîn, tâ İmam işteyizin, mufessirin, muhaddisin, fıkrah kuratı, Allah ﷻ kudüsü ve cümlə hamileyi Kur'an-ı Aalihine. Sizleye meşayikhin, husn Rabbani mam, masum, beyt-i lahriar, Şah nakşiband, Efendi, Haydelli, ve sertruk aaliyen ve Şeyhül İslam İsmail Efendi ve merhum Şeyh Fatih Sultan Yavuz Sultan Kanuni Sultan ve Selahaddin Ali Osman Ervahine, ve bu katip sahiplerinin geçmişlerinden mümininin müminat -i ervahine amin. ve bu cemaatte dualarımıza amin diyenlerin geçmişlerinden müminini müminat -i ervahine amin. hediye eyledik şu saatte isale ile, ruhaniyetlerine haberdar eyle. Amin. Şehit pilotlarımıza, şehit askerlerimize, polislerimize, şöhedamızın ervahine hasaten isale ile ya Rabbi Alemin ve Ya Hayrın Nasrın Vatanımızı İslam vatanlar iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle Amin, Amin diyenlerin harcı hamdene azad eyle Amin Evet Tahir Büyükgürlükçü hocamız Erbakan hocamızda seney devriyeleri, vefat seney devriyeleri ikisi de dostumuz, sevdiğimiz insanlar Tahir Hoca özellikle büyük alim, salih Sami Efendi hazret Halife makamında bir zat idi Allah'ım ruhlarını şad eyle, kabullenin nur eyle, derecelerini âli eyle Yollarını daim eyle. Amin. Bozanların şerrinden muhafaza eyle. Ya Amin. Rabbele veya ve Ya Gayrallâz. Ahmet-i ne işi var ya? Yani adam, sahabeyi sevmeyen adam beni sevse ne olur ya? Yani bu adamlar niye geliyor buraya arkadaş? Bir de bizim millet tezahürat yapmış ona. Ya Suriye'de orada milleti kesiyor bu adamlar. Bunun neyine tezahürat demişsin? ehl Sünnet'i mahvetti bu adamlar ya. Ya Rabbi Allah'ın feraset ver, basiret ver. Şuur ver ya Rabb'el Alemin şuur ver. Bizim millete tezavrat tezahürat yapıyor ya. Adama hürmet ediyor. Birkaç Suriyeli çıkmış orada protesto ediyor yani biz mahvolduk bu İran'ın yüzünden diye. Onları da tartaklamışlar. Ya bizim bizim bu bizim bu millete biz bu kadar vaz ediyoruz biz bu, ne bileyim ben ya. Bu kadar Bursa'ya gidiyoruz ya Rabb. Bu cumartesi Bursa'dayız. Tabi Bursa'nın kim yaptı bilmiyorum. O çocuklara dokunulur mu? Onlar haklıdır. Mazlum diyor ayette. Sövse saysa bile bir şey diyemezsin. Allah sövüp saymayı sevmez, bedduayı sevmez, ancak zulme uğrayan diyor dayanamaz ve adamlar zulme uğramış, vatanı milleti mahvolmuş, çoluğu çocuğu muhacir olmuş. Yani bu adamlara sen gelip de Ahmet Necat kim oluyor yani, bizi neyimizi temsil ediyor yani? E ya bu yanlış işler yani, yanlış işler. Allah Teala ya Rabbi bu milleti bu bu arkadaşlarımıza hep ehl sünnet'e çevir ya Rabbi. ehl sünnet kafası nasip eyle, ehl sünnet şuuru ihsan eyle. Ay. Adam buraya boşuna mı geliyor? Kimlerle görüşmüş? Ne gizli görüşmeler yapmış? Neler duyuyorum sonra? Ya Rabbi ıslah eyle. Allah'ım şu el-i sünneti Kur'an sünnet merkezinde el sünnet itikadında cemeyle. Ya Rabbi ve ya Hayran nasır. Erbakan hocamız bu kafada değildi. Ben ona bizzat dedim, şurada evde hanımı vefatından sonra Mevlid oku Ramazan'da, Fatih Camii'nde. Rasul Hoca ben, bir de Mehmet Kaya vardı olabilir bizim dernek başkanı mı? Üç kişiydi. Gecenin biri ikisi. Hocam dedim. Şu siyaset işini bırak. Zaten sen de diyorsun ki bizim müşahit bile bize rey vermemiş. Çünkü bir tane rey çıkmadığına göre müşahit de bizi kandırmış diyorsun. Ya ayıp oluyor biz üzülüyoruz dedim. Sen dedim bu kadar evliya ulema görmüşsün. Ta alâ edin efendi hepsinin dersinde oturmuşsun. Biz dedim senden bu dine hizmet bekliyoruz. Şimdi yaşlısın daha çok hizmet edersin. Bak dedim hocam dedim. Sen öldüğün zaman Vehhabiler Vehhabiydi diyecek. İrancılar İrancıydı diyecek. Ne olur şu siyaseti bırak da 5-10 vilayette büyük toplantı yapalım. Abi ben siyaseti yapmazsam partililer ki particiler gelmez salon boş kalır korkma. En önce ben oturacağım cemaatı da ben toplayacağım dedim. Sadece ehl sünneti anlat. Alaeddin efendi kimdi Mehmet Zahid efendi kimdi mezhepler niye lazım tasavvuf niye lazım bu gençliğe bir daha bir rehberlik yap dedim. Adamcağız böyle ağladı. Kimse bana böyle bir yol açmıyor. Bana böyle bir şey bir tek sen dedin. Kimse demiyor bana dedi. Ne büyük bir şey söylüyorsun biliyor musun dedi bana. Ne büyük teklifim. Zaten o sırada tabii ağırlaşmıştı ama yine bir şey yapabilirdi ve lakin fırsat vermediler adama. Kendi adamları da hainlik ettiler. Adam öldür ölmez en yakındaki adamlar için aleyhine konuştular. Hala da onun yanında geziniyorlar. Aleyhine konuşuyorlar mübarek adamın. Yazık günah. Bu adam size İslam'ı dini öğretmiş. Rahmetli Özel bile... Bizim efendi hazretlerine dedik ki Çankaya'da o zaman vefatından evvel. Biz anamızdan babamızdan din iman namaz abdest öğrenmedik dedi. Bizi hepsi Teknik Üniversitede Erbakan öğretti abdesti namazı dedi. Hepsinde Erbakan hocanın hakkı var bugün namaz kılanların. Bu gençlik bürokrasinin takunyalı takuyalı adamın adını çıkartlar. Adam Allah adamıydı. Ama dedim hocam İrancılar İrancı diyecek, Vahabiler Vahabi diyecek. Ne olur şu el-i sünneti bir anla anlatmadan ölmeyin dedim yani. Çünkü ben biliyorum sizin şuurunuzu. Tanıştığınız evliya Allah'ı anlatsanız yeter. Şeyhleri anlatsanız yeter. Onların konuştuklarından biraz misal ver. Zeki adam. Şey yapamadı tabii rahmet. Nasip olmadı. Fakat ben şahidim ki bizim itikadımızdaydı. Ben şahidim, Yanında ne kadar oturmuşum ben. He adamcağız. Ya Rabbi sen ona çok rahmet eyle. Amin. Onun istediği eli i sünnet yolu üzere İslam'ın, Kur'an'ın nizamın adil düzen dediği. Ne demek adil düzen dediği? Kur'an'dan bahsediyor, adaletten bahsediyor. Adil adalet. Adalet nerede var? var i Kur'an'da Kur var. Adamcağız ne dedi yani? Ne yanlış etti yani? Vatanla milletine hiçbir hainlik etmedi. Ama adama neler ettiler, neler ettiler? Onlara da, efendim Allah Teala e, belalarını dünyada ahirete veriyor, verecek. Ama biz şimdi kendimiz kendimize bela açmayalım. Bu adamların yoluna sahip çıkmak lazım. Yani itikadi yönlerine. Şimdi parti işleri gelir geçer, o açılır, o kapanır. Bize ne? Particilikten. Ama biz, dava ise bu mesele, bu adam el üstü nedir itikadında? Hocaların, şeyhlerin, aziz efendilerin, Mehmet Zahid efendilerin, alahattir efendilerin yanlarında, derslerinde büyümüş adam. Onun için, e, o itikadı muhafaza etmek lazım. Bahri Zengin diye bir adam vardı, bilmiyorum sağdır. O da onun baş adamlarından parti işinde. Bir gün geldiler bizim eve. Efendi'yi de bekliyorum, gelecek. Oturuyoruz. Hiçbir şey yok. Benim kütüphanelerimi gördüler böyle. O Bahri zengin kimmiş bilmiyorum dediler. İşte yüksek seviyeli bir şey. O Erbakan Hoca ikisi. Durdu durdu baktı böyle aa kitaplar maşallah falan. Eee? Bu Bukhari var ya dedi. E ee, Hiç dedi bunda da dedi. Sosyalden bir şey yazmaz dedi. Erbakan Hoca bir bozuldu böyle. On sonra dedi ya üç mezhepte, seferilikte namazları cem etmek var. Bu Hanefi'de niye yok dedi ya. Hadisi falan görmemiş. Yani İmam Azam niye böyle yapıyor? Hoca durdu, mübarek adam. Yahu dedi, o hadisleri dedi İmam-ı Azam senden önce görmüştür dedi, yahu. Sen ne konuşuyorsun dedi ona ya. Herkesin kendine göre deli ve Onların dehası var, iştihadı var. Onu susturdu orada, bozdu ama... İşte yanında böyle adamlar vardı mezhepsiz. Ondan sonra İrancı, ondan sonra Vehhabi. Adam da ne yapsın, bu siyasette biliyorsun çift çarşısı, her sınıf gelmese, Reyalcan... Böyle adam da perişan oldu gitti. Halbuki ilme uğraşsaydı... Ehl-i sünnet düzeni yani insanlara anlatsaydı bir gençlik biçiği uğraştı Allah Teala daim etsin. Ama maalesef safkan olmadı. İçeride itikat bozuklukları maalesef var. Onun için birkaç hafta evvel demedim mi ki bu milli görüşü İrancılıktan kurtulmadan ifle olmaz? Burada demedim mi? <gülüyor> ah iki hafta hiç haberim yok, bir şeyim yok. Evliya mı oldum acaba ya? iki hafta sonra bir daha Ahmet Necatpaş diye gelmiş. Ya Rab belalemi. Allah'ım ya Rabbim, sen Fazl-ı Kerem'inle doğruyu anlat bu kardeşlerimize Hayır. ya Rabbim. Bu şianın zulmünden bizi kurtar ya Rabbi. Bunların takiyesini dışarı çıkar ya Rabbi. İç yüzlerini dışarı vur ya Rabbi. Hazreti Sıddık'a söven, Ayşe Anamız'a söven adamların, biz yüzüne bakamayız. Biz Müslümanız ya. Nasıl bir şeydir bu arkadaş ya. Adamın adı Ahmet Mehmet diye olmaz. İtikad kalptedir, el-i olacak ya. Eğer i sünnet olmayandan bidat ehli, oturmayın diyor. Oturmayın. Yüzlene gülmeyin, birlikte olmayın. Hürmet eden dini İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir diyor. Eli Sünnet dışı fırkaya, hürmet eden İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. Ne tezavrat yapıyorsun arkadaş kardeşim ya? Eli Sünnet Müslüman mı bulamadın kardeşim? Allah Tebaarak ve Teala. Ya Rabbi, ne bileyim? Benim gibi düşünen çoktur da benim gibi konuşan kalmadı. Allahım sen tesirini halka ile, Cümlemize hidayetler bahşeyle, fazluk kereminle bu ümmeti ikaz eyle. Bu içimizdeki takıyeci düşmanına karşı bizi uyar ya Rabbi. Tacikistan gidiyor, Yemen gidiyor, Bahreyn gidiyor. Her yer şianın eline geçiyor. Türkiye'de büyük tehlike altında. Ya Rabbi bize yardım eyle. Amin. Yöneticilerimize hayırlı müsteşarlar nasip amin. eyle. Ya Rabbi yöneticilerimizi bunlara karşı uyandır ya Rabbi. Amin. Ehli sünnete yardım edenlere yardım eyle. Amin. Aziz edenlere aziz eyle. edenleri zelil eyle. Amin amin. Abdülkadir Geylan Hazretlerimizin 40 salevat şerifesi o kitaptaki ilimler bak 2 sayfa 3 sayfa okudum ne ilimler okundu görüyor musun? ondan istifade edin salevat ve cuma gecesi cuma günü hatmedin 40 Salavat, 20'sini gece oku 20'sini gündüz oku peşindeki dualar ikindi akşam arasına denk gelsin bir an vardır mutlaka kabul cuma gününde o saate denk gelsin amin, amin. mutlaka o kitaptan nurdur hidayettir istifade edin gafir ceylan himmetleri üzerimize gelsin amin, amin. Derdeki yazılar, yazarlar, öyle ilimler yazılmış, faydalı bilgiler yazılmış, düşmanlarımız var, onların bize yönettiği şeyler var, şikayetler var, evendim planları var. Hepimiz hakkında, ailemiz hakkında, bunlara karşı Allah'ımıza havale edip El-Müntekim ismi şerifi bu ayki sayımızda Esma Hüsna'dan hangi ismi şerif gelmiş? El-Müntekim İntikam alıcı ismi şerifi biz suçlulardan intikam alacağız Allah buyuruyor. Ya Rabbi el intikamını zalimlerden al Ya Rabbi. Amin. Mazlumların inti hakkını zalimlerden al Ya Rabbi. Amin. Bu el muntakim ismi şerifi her gün 630 kere okunuyor. Ve peşine de bir duası var. 4-5 satır. 92. sayfede. Daha orada neler var neler var. 630 kere okusa, peşine de o duayı okusa, her günde buna devam etse en yakın zamanda... Zalimi dünyanın en büyük kahiri muktediri de olsa Allah onu devireceği ve intikamını alacağını vaat ediyor. Onun için hakikaten biz Allah'a yalvaracak durumdayız. Aciziz. Rabbimiz kadiri mutlaktır. İn müntekim ismi şerifinin tecellilerini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve bu ismi şerifin duasıyla amel edeceğiz. Rabbim kabul eylesin. Muvaffak eylesin. Mazlumları halas eylesin. Zalimleri helak eylesin. Amin diyenlerine harcamden azad eylesin mübarek meclisten dağılmadan cümlemize aflar, mağfiretler, rahmetler, feyizler, bereketler, tecelliler ve hayrı muratlarımızın husulü için medetler, imdatlar ihsan eylesin. Amin. Allahümme Allah salli ve sellim ve barik ala, ala, ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi euh, el habibil alil kadri al el azimil cahil al al -Azim. ve al ala al alihi ve sahbi Dualarımızın kabulü, hayırlı Murattamız Husûlü için buyurun. As Salatu, as as -salatu, as as -salatu as ve Selam. Aleyküm ya Rasulullah. Al Salatu ya Habib Allah. Al ya Seyyid al Ewliyin ve laa'khirin. Şüphan Ve Ve sallallahu ve ve فَفَانَ بَخَاصَةَ الْوِلَاءِ الرَّواحِ مَاتِلَ مَاتِبِشَ مَاتِ الْجَمَاعَةِ حَاضِرِينَ الرَّواحِ مَنْذُ كَرَدَّ سَبَعُهُمْ فِهَادٍ فِي هَذَا الْمَيْجِسَ الْفَاتِحَةَ